Oh açık gazete. Kainat bugün 5 Mart Cuma Yıl 2010 Ay 3 gün 64 Kasım 118 1431 Hicri Rebüllevvel 19 1425 Rumi Şubat 20 Üçüncü Cemre toprağı Günün tarihi 498 yıl önce bugün 5 Mart 1512'de Haritacı Gerardus Mercator Hollanda'da bir Alman ailenin çocuğu olarak doğdu 16. yüzyılda keşiflerin başladığı çağda dünya küreleri haritaları yapacak olan Merkator, bunun için gerekli bilimsel verileri matematiği ve tekniği çalışarak ve araştırarak elde edecektir. Bugün Merkator projeksiyonu olarak bilinen dünya küresinden ekvatora teğet geçirilen bir silindire düşen iz düşümün çizimini gerçekleştirecek, böylece dünya haritasını çok az yanlışlıkla çıkaracaktır. Çeşitli haritaların toplandığı kitaba Atlas denmesi de bize yine ondan mirastır. Yemek listesi gün 64. Pazı dolması, zeytinyağlı pırasa, makarna, meyve. Büyük Saatli Marif Takvi. Herkese açık radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve onun açık gazetesi haftanın son açık gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. J.B. Lenvara'da bir günaydın diyelim. 1929'da bugün doğmuş, 1967'de ölmüştü. Bir blues gitaristi, şarkıcı ve besteci türkü sözü yazarı. Özellikle 1950'lerde ve 60'larda kayıtları olan çok sonradan Bob Dylan gibi insanların çok sayıda eserine kullandığı, çaldığı ve söylediği bir önemli müzisyen. Ununduğum günü münasebetiyle Man Watcher Woman. Karınla kadınla dikkat et. Adlı parçayı dinledik. Evet haberlere bakacak olursak hafta sonuna doğru gene kanlı ve karanlık epey problemli bir dünyayı yansıtan haberler var. Irak'ta erken oy verme olayları vardı. Bu hafta sonu pazar günü parlamento seçimleri var ama erken oy verme işlemleri dün başladı. Pazar günü sandık başına gidemeyecek olanlar bugünden itibaren oy verebiliyorlar işte askerler, tutuklular, hastalar var. Onlar önceden kullanıyorlar. Seçim öncesi şiddet olaylarında artış görüleceği uyarısında da bulunuluyordu. Çok şükür bu uyarıda sandığa bomba konmuş seçmenlere de. Hı hı. Dün, dün ağır bir şey vardı zaten yaralı kılığına girerek. Hastanede hasta... patlatılan bomba vardı. E, bugün de sandıkla bir bomba ilişkilendirilmiş. ...18 ölüydü... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...dün... E, ...dün sandıklara konan bombayı mı diyorsun... ...dünkü mü... ...yok dünkü değil bugünkü diyorum... E, ...16, 16 diyor BBC Türkçe'de... E, ...ve işte çok... E, ...yani saldırıların ilkinde kalabalık bir pazar yerinde... ...sık sık kullanılan bir mekan... Pazar yerinde havan topu 7 kişinin ölümüne ve 20'den fazla insanın yaşamına şey, yaralanmasına yol açıyor. Ajans France Press haberi de bir seçim merkezi. Ajans France Press ajansı bir seçim merkezi olduğunu ama havan topu yanlışlıkla pazar yerine düştü diyor. Böyle Hı. yanlışlıklar da olabiliyor. Daha sonra da Bağdat'ta iki ayrı semtte yaklaşık birer saat arayla İki saldırıda en az yedi kişi ölmüş çok sayıda hesaplanmayan tam rakam verilmeyen yaralı da var. Dün yani evvelki gün daha doğrusu üç intihar bombacısı Bakuba'da polislere ve bir hastaneye saldırıp en az otuz ölü verilmesine yol açmıştı. Yani iki günde kırk beş ölü ve yüzün çok üstünde yaralı var. Pazar günü on dokuz milyon seçmenin oy kullanması planlanıyor. 325 sandalye için 6.000'den fazla aday yarışıyor. Ama çok ağır bir durum var. Gene müthiş arttı. Belki de o kadar erken çekilmeye, çekilmeyebiliriz tarzında da açıklamalar geliyor Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nden. Ee, Pakistan'a geçelim. Maalesef oradan da ağır bir haber var karşımızda. 30 kişi Kuzey Batısı'nda ülkenin 30 kişi öldürülmüş aşiret bölgesinde hepsinin militan olduğu söyleniyor. Voice of America haberinde gayet net bir şekilde biliyorlar anlaşılan. 30 militanı öldürdü Pakistan kuvvetleri diyor. Herhalde Pakistan kuvvetlerinden gelen bir bilgiyi öyle ölenlerin hepsi militandı deyince biz de kabul ediyoruz değil mi? Yani Dünyanın her tarafının milyonlarca militanın olduğu alanlar olduğuna dair bir hissiyat oluşabilir. Sadece bu haberleri takip evet. ediyorsanız mesela. Yani vuruyorsunuz militana denk geliyor, vuruyorsunuz militana denk geliyor. Ee, o yüzden normal karşılamak lazım zaten her yer militan. Evet haberin sonunda şöyle güzel bir cümleyle bitiyor. Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'ın sınır bölgelerini Afganistan'a yönelik sınır ötesi saldırılar düzenleyen militanlardan temizleme çabalarını da destekliyormuş. Bu güzel bir temizleme operasyonu Hı -hı. yani. Ama istatistiksel olarak bakmaya devam edersek tabii biraz işler karışıyor da Telegraph gazetesinden İngiltere'nin ilginç bir habere rastladım. Bu New America Foundation diye bir düşünce kuruluşu, think tank, e, tam bir rapor gelmiş. E, Pakistan'da e, bu drone denen işte insansız uçaklardan savaş <gülüyor> Uçaklarında gittikçe teknolojisi gelişen sayıları da muazzam artan, tabii bunları satanlar açısından karı da müthiş artan bir olay bu. Türkiye'nin de satın aldığı Heron'lar, Heron ya da Eytan da deniyordu bir kısmına galiba. Yeni onlar, modelleri. <gülüyor> onlar da şey, tamamen bunlar içinde de, gerçi istihbarat için kullanılacağı söyleniyor sadece İsrail'in. <gülüyor> alınan bu şeylerin ama tabii savaş füze takarsanız da istihbaratın ötesinde başka fonksiyonları da olabiliyor şimdi bu işte şeye dönersek New America Foundation Washington'da bir kuruluş bu her bu Amerikan insansız uçaklarıyla vurulan öldürülen her üç kişiden biri sivil çıkmış ...muazzam bir şey tabii bu yani... ...yanlışlık filanla izah edilemeyecek kadar... ...korkunç bir rapor... ...silinemeyecek kadar yani... ...ve şey demişler yani... ...Predator onların adı... ...yırtıcı... ...hayvanlara verilen ad bu... ...böyle güzel adlar da koyuyorlar... ...Pakistan'ın... ...o uzak denilen işte kabile bölgelerinde... Her, ...öldürülen her üç kişiden biri... Militan deniyor ya onların hepsine öldü. O o militanlardan her üçünden biri sivil çıkıyormuş. Dolayısıyla Pakistan'daki bu son haberi nasıl okuyacağız? Her e, üç kişiden biri militan çıkıyorsa, hayır üç kişiden biri sivil çıkıyor. Üç kişiden biri sivil çıkıyor. Bence o da pek doğru olmayabilir ama bu durumda bile e, bu otuz kişinin onu sivil evet. olmuş oluyor. Şimdi böyle okumakta yani bu raporu elimizde olduğumuza göre açıyoruz Voice of America'nın haberini. Pakistan Kuvvetleri ülkenin kuzeybatısındaki aşiret bölgesinde 20 militan 10 da sivil öldürdü diye de okumak mümkün yani. Çok berbat. Peki şey yapalım. Devamını şimdi getiririz artık. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili karar tasarısı dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edildi. Çok son dakika adı altında yapılan 6-7 saatlik bir yayındı anlaşılana. Ee, yani... Benim görebildiğim kadarıyla arada çıkmam gerekti. Başka işlerim de vardı ama döndüğümde bıraktığım yerde buldum. O açıdan hani arada çok ciddi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Ee, saat 4 buçuk gibi başlayıp e, akşamın körüne kadar süren bir yayın izlendi. Ve izlenebilmesi için de zaten hani ya ben çıkana kadar zor ayrıldım televizyonun başından. Çünkü e, sürekli olarak son anda bir şey olabilecek ve bir şeyler bir şeyler olabilirmiş hissi o kadar yoğundu ki. Bayağı hani kalp gerektiriyordu izlemek için. Zaten gazetelerinde bir kısmı Hürriyet Grubu'nun elimize ulaşmadığına bu saate kadar bakılacak olursa tam bir maç havası Hı -hı. olduğu söylenebilir esas itibari. Hürriyet Grubu'nun gazetelerinin çıkmaması için tek sebep var ki bu konuda da eleştiri yapmıştık aslında maç olması. Maç olduğu zaman Hürriyet Grubu gazetesi Taksim'de saat 8'de bulunmaz ve Taksim bunun dışında şey ne olursa işli. olsun bulunur yani evet. hani. <gülüyor> böyle de garip bir hal vardı. Bir de demek ki bunun bir tane daha eksepsiyon noktası var. Artık... Bir maç. Evet doğru bu da bir maç. Zaten maç galiba gayet aslında iyi oynamışız. Yani evet. Sonuç 22-22 devam ederken bir son ve, dakika golüyle ve uzatmalar oynanıyordu. Yani tasarının aleyhinde olan oyların önde olduğu bir sırada Oylama süresinin milletvekilleri gelinceye kadar uzatıldığını açıklıyor mesela. Başkan. Bize karşı Dörme, ayak oyun nerede mi olmuş? Bu durumda. Öyle bir şey demiyor. Şimdi MTV MSNBC'nin evet. haberi böyle de yorumlanabilir itiraf etmeliyim ki ama fazla kuşkucu bir gözle bakmıyoruz. Ve sonuç 22-22 devam ederken. Demokrat Parti Milletvekili Jean Green'in odaya girip oyunu kullanması her şeyi mahvetmiş öyle mi? Ve tasarının rehinde olanların oyunun %23'e çıkmasın hemen sonrasında oy kullanmayan son milletvekili Sheila Jackson beklemeden oylamayı bitirmiş. Ya benim bir tane aslında sorum var. Ee, bu kısımdan çok benim ilgimi seyredebildiğim e, süre içinde şu çekti. Orada sonuçta dışleri komisyonunda bir konu görüşülüyor. Yani oradakiler biz de bizde milletvekiline tekabül eden kişiler. Her bir komisyon üyesinin çıkıp beş dakika niye evet ya da niye hayır diye olduğunu açıkça söylüyor olması bana aslında çok keyifli geldi. Yani sebep sonuç ilişkisi içinde siyaset yapmak gayet. Ya mesela işte sadece Cumhuriyetçi Parti'den Teksas'tan bir senatör çıktı. Kim olduğunu tanımıyorum. Gop. Grand Old Party. Evet evet evet. Onun adı Büyük Lekabu. eski parti. Evet. Çıktı biri ve şey dedi. Ya açıkçası bu doğrudur ama ben burada hayır oyu kullanacağım çünkü öncelikle Afganistan'daki askerlerimizi düşünmek zorundayız dedi. Yani nasıl bir bağlantı ne kadar saçma falan geçiyorum ama kurduğu sebep sonuç ilişkisini açıkça kamuoyuyla ve seçmenlerle paylaşıyor olması bence güzel bir şeydi. Benim daha çok o kısımlar hoşuma gitti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 kararı da evet diye çıkmış oldu bu şekilde. Ama bunun daha başka maçları var. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz ve bu şimdiye kadar daha önce de 2000'de, 2004 ve 2007'de de çok daha büyük farklarla geçmiş. Ama daha sonra Senato'dan, Amerikan Genel Kurulu'ndan, Senato ve Temsilciler Meclisi Genel Kurullarından. Geçmemiş olduğu Peki, belirtiliyor. Meç, o zaman bu maçı bu kadar heyecanlı yapan şey ne? İlk kez de oynanmıyormuş. Rating. Tam. o anladım Temiz, ama... Televizyonları. E, kandırıldık yani. Ya da derbi maçı muamelesi mi? Hani çünkü tamam sonuçta yani tamam. her sezon tamam. işte derbi. Fenerbahçe. Galatasaray da oynuyor gibi bir şey mi? Evet. Anladım. Yıllık maçlardan derbi maçlarından bir tanesi derbi evet. Bir de şey var... E... Şimdi bu Sen aradaki illiyet <gülüyor> Rabıtasını soruyorsun ya Adam hı hı. ne alakası var dedin Ben de sana başka bir bağlantı Dün Vatan Gazetesi'nde vardı Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çektik manşetiyle Helal bize. Ee, Ve 45 milyar dolarlık Ultimatom diyor Yani Ermenilerin soykırım iddiaları Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesi'nde Oylanıyor Ankara'nın Yasa çıkarsa 45 milyar dolarlık uçak, helikopter, silah, füze alımı anlaşmalarını iptal ederiz. Resti üzerine. Gerçekten mi? Telaşa kapılan dev Amerikan şirketleri devreye girdi. Dün e o zaman biz de gitmeliydik. Biz de yapmalıyız. Değil mi? Yani e, bu tasarının kabulü Türkiye açısından harika ve hayırlı bir durum bu durumda. Yani 45 milyar dolarlık silah almayı bırakacaksa Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden acilen bu tasarının geçmesi için gerekli her şey yapılmalı. Bu durumda ben bunu çıkarttım Zayıflık burada. Zayıflık almasını mı istiyorsun ülke savunmasını? Ee, hayır, ekonomisinin güçlük almasını, insanların da fakir olmamasını istiyor olabilirim mesela. Bir de tabii şu sıkıntı var, nereden alacaklar? Yani çünkü Fransa'da geçti, Fransa'ya küslük almıyoruz. Ee, yani militer kafayla düşününce de ABD'ye de küslük almıyoruz. Almanya'yla zaten küslük bu konuda. Ee, Çin'le bir Çin ve Rusya bile... kalıyor sanırım. Bu durumda... E, 1915 olaylarıyla ilgili hangi ülkenin ne dediği üzerinden yapılan Ama ticaret karlı şey, peki? şey yok. Ne yok? Parlamento yok doğru düz. Fark mi? etmez. Tüfek var mı? Satın alabiliyor muyuz? Ne alıyorduk? Ee, o uçak. olabilir evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu hakikaten e, ibreti alem için okunması ve sergilenmesi gereken bir anlayış. Yani şimdi bir takım insanlar 1915 yılında sayıları 600 bir 1,5 milyona kadar uzanan rakamlar veriliyor. Bu insanların işte çeşitli sebeplerle öldürüldüğü onların tehcir iddiası. Tehcir edildiği ya da öldürüldüğü tehcih sonucu yani gönderilmeleri sonucunda hayatlarını öldükleri. kaybettikleri söyleniyor. Konu buna Genosit soykırım denecek mi denmeyecek mi? Birleşmiş Milletler soykırım uh, uluslararası sözleşmesi tanımına uygun olarak. Konu bu. Halbuki burada bir rest çekme ve postalaşmadan bahsediliyor. Ve bunun da konusu tamamen ölümcü silahlar üzerine. Bak hı hı. listeyi de vermiş. Yani çok faydalı bir iş yapmış bence dünkü Vatan Gazetesi. 45 milyar dolarlık ultimatom diyor. Amerikan Meclisine uyarı mektubu göndermiş 5 şirket. Şirketler uyarı mektubu. ABD'li şirketleri sıkıştırdı Türkiye. Dedi ki eğer bu işler böyle olursa yani yani dedi. Listesi var. Boeing evet. Türk Türk Hava Yolları 35 adet yolcu uçağı sipariş etti. 20 yıl içinde 21 milyar dolarlık alım yapılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla da bir... 2 milyar dolarlık helikopter antlaşması varmış. Anlaşması pardon. Hı hı. O olmaz demiş yani buna, buna soykırım dememeliyiz demiş. Çünkü bizim Boeing satmamız lazım demiş. Şirketin... E, yani neyin gerçek şi... olduğu falan e, Türkiye tarafı ve yani. Boeing açısından anladığım kadarıyla önemli değil. Amerika açısından Onu bilmiyorum şimdi haberde daha geçmediği için tamamen. Sen söyledin. Ben bunu düşünüyorum. Haberdeki yol haritasını izliyorum şu anda. Evet, şimdi, bu, Türkiye e, haberi... açısından önemli değil belli ki. Çünkü bak silahlarını almam bunu yaparsan diyor. Evet. Ee, Boeing açısından önemli değil belli ki. Bak silahlarımızı almaz diyor. Şimdi yani bak çok ilginç. Oylama öncesinde Türkiye'ye ekonomik ultimatum vermiş. Türkiye pardon. Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı. Amerikan şirketlerinin ağırlığınızı koyun uyarısı yapmış. Türkiye'yi küstürmeyin. Bunun üzerine aralarında Boeing, Lockheed Martin ve Northrop'un da bulunduğu beş şirketin CEO'ları tamamı bunların silah endüstrisi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Tabii ki Boeing'in sivil uçakları da yapıyor. Hepsinin başka sivil şeyleri de vardır ama ağırlık bu şirketlerin hepsinde silah, ölüm araçları yapıyorlar. Savunma deniyor ama bakma sen. Beş şirketin CEO'ları da yani yöneticileri başkanları filan yönetim kurulu başkanları Amerikalı milletvekillerine demişler ki ilişkilerimizi tehlikeye atıp Türkiye'yi küstürmeyin mektubu göndermişler. Evet. Artık her şeyin ne kadar açık oynandığını görmek de hoş değil mi ya? Ben bunun bu çok memnunum yani. Ya herkesin safının ve neyin yanında saf tuttuğunun net olarak ortaya çıkması güzel. 10 milyar dolarlık ihracat tehlikeye gider, yapmayın yok din bitsin gitsin canısı yani demeyin demişler. Şimdi şöyle Boeing ve Raytheon. Atan bu durumu yalnız olumlu buluyor değil mi? Yani Türkiye bu baskıları tabii ki yapmalı çünkü hakkını. Aramalı hak dediğimiz şeyse ne üzerinden tanımlanıyor ya anladınız. Evet. Tamamen. E... Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çektik bu Haklı olursun biz, ve yine biz, dersin. Biz, biz hani, Türk'üz yani. Biz zaten buna şüphe yok. Türkiye Türklerin o halde biz de Türkiye'de yaşadığımıza göre Türk'üz ama e, biz resti çektik de ahlaki sebeplerle çekemedik galiba. O önemli değil tabi. Yani evet, ayrıntıya dışı. giriyorum biliyorum. Konu, dışı. konu dışı. Şimdi ben şirketleri bir kez daha sayayım. Boeing sonra Raytheon füze savunma sistemi evet, evet. yapıyor. Türkiye'ye 7 onda 8 milyar dolarlık <gülüyor> 13 Patriot ateşleme ve 72 füze bataryası Aha. satabileceğini açıklamış. Sağol. Bunlara çok ihtiyaç var. Northrop Grumman var. F-35 müşterek saldırı uçağı, müşterek operasyonu hı hı. gibi. Anladım. Joint Strike Fighter üretimi projesinde Türkiye 11 milyar dolarlık destek veriyor. E şimdi biz 11 milyar doları da gömüyor muyuz yani bu şirkette papaz olduğumuzda? Evet. İtiraf etmem gerekirse durum böyle. Ama Veya şöyle de göre diyebiliriz. Görebildiğim kadarıyla tabii ben bu konunun uzmanı değilim. Estağfurullah hiç öyle demek istemedim. Strateji. ...think tanklerinde çalışmıyorum henüz. Henüz ama e, yarın ne getirir belli olmaz. Olmaz, olmaz. Peki 11 milyar doları zaten gömmüşüz yani ayrıca değil mi? Yani soykırım vesaireyi bir kenara bırakalım. Gömün anasını e, Gömmüşüz ha, afiyet olsun. Neyse, eminim önemlidir. Lockheed Martin, 50 adet F-16 savaş uçağı alımı için anlaşmamız varmış. 2,9 milyar dolar oh. ediyor. Hava Kuvvetleri'ne ait 216 adet F-16'nın modernizasyonunu yapıyor 635 milyon dolar. Hı hı. Ya bütün bunlara ihtiyacı da olabilir ordunun ve bunlar ap ayrı konuşma meselesi falan. O zaman bir sorum daha olacak evet. benim. Eğer ordunun bunlara ihtiyacı varsa bunlar en iyi fiyata, en kaliteli, neyse artık baktıkları şey herhalde en iyi fiyat, en kaliteli Elbette. ürün, en önemli en güzel vurucu öldürücü alet falan filan gibi şeylerdir. E, bu durumda Hani Ermeni soy kırımı yasa tasarısı ya da neyse. Ne alakası var diyorsun ha? E, bizim en iyisini, en ucuza, en güzel şekilde almamız gerekmiyor mu? Bunda evet. bunun ne alakası var? Diye bakmak mantıksız mı? O zaman hani e, bu şirketlerle iş yapmadıklarında kimden alacaklar? Bir yanıyorum, bir yanıyorum ben de eksik olursa F16'mizi diye. Evet, son şeyi de tamamlayayım beş. Evet, ben buyurun. E, mahşerin beş atlısı gibi bir şey bu. United Technologies, o da. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak 109 adet çok maksatlı helikopter için yarışan Sikorskiler en güçlü adaylardanmış. Şirket ihaleyi kazanırsa üretimi nerede yapacak? Türkiye'de. Türkiye'de. Bak, bu da önemli. Yani bunların hepsini kaçıracak mıyız? Bu arada vatan çok sinirlenmiş bugün de. Ee, bugün de gayet gayet kızgın olan bir tane. Yani i̇nternet üzerinden takip evet. Çünkü vatan hürriyet grubunun dağıtımında olduğu için e, bizde yok. O yüzden ancak söyleyebiliyorum ee, ABD ile ipler gerildi Ankara'dan çok sert açıklamalar diyor. Ee, bunda da kalmıyor zaten. Asıl haber Ermeni tasarısının geçmesi için görülmemiş yöntemler. İşte Türkiye'yi yakan adam demiş. Ee, yani Türkiye'yi niye yaktı derseniz adam Dış İlişkiler Komitesinde sanırım toplantının başkanı olduğu için yakmış Türkiye'yi. Görülmemiş rezillikler yapmış. Ne gibi Önemli yazıyor. E, demin söyledim ya görülmemiş skandal olaylar evet. diyor. Rezillik kısmını ben ekledim kabul. Ama hani bütün okuduğumdan sonra ben de sinirleniyorum. Türkiye'yi yakan bir adam var karşımda görülmemiş yöntemlerle hem de. Görülmemiş yöntem nedir derseniz e, tam öndeyken biz süreyi sürekli uzatıp bir kere 3 evetçi vekilin gelmesini sağlamış olması. Hızla kapatmalıydım maçı. ne gerek var abi hakem inadına uzatıyor durumu. Ee, sık sık futbol seriden arkadaşlarından duyduğum yorumlardandır bu herhalde oradan kapma bir de başkanın çirkin şovu var çirkin şov ne derseniz söyleyeyim ee, herhalde sıfatlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyor editoryalde vatan diye düşündüm ama e, içeriye giren içeri giren derken baskından bahsetmiyorum temsilciler meclisi e, olaylardan kurtulduğunu iddia eden diyelim 3 e, kişi tekerlek, tekerlekli sandalyelerle içeri davet ediyor Gelin ne oldu bir anlatın diye. Hmm. Ee, yani vicdani şeyler de var burada işin içinde. Evet, evet. E, oturum başkanı Berman ki kendisi Yahudiymiş. Bu da sık sık televizyonlarda söylendi. E, bu da ne? önemli bir ayrı. Yahudiler mi var işin içinde? Bir, bir de, de, bir de. O yüzden karışıyor da olabilir. Türkiye çok önemli ve sadık bir müttefiğimiz. Ancak hiçbir şey tarihi gerçeklere gözlerimizi kapatmamıza yol açmamalı demiş... ''Nobel ödülü sahibi Türk yazar Orhan Pamuk'un ülkesinden kovulmasına neden olan olayları açıklamaları ve olayları soykırım olarak nitelenmesi uzmanlar, akademisyenler ve bu işe yıllarını vermiş kişiler tarafından da doğrulanmaktadır.'' diyor. ''Rusya, İngiltere, ABD arşivlerinde açıkça görünmesi mümkündür. Türkiye'den tek istediğimiz geçmiş ile yüzleşmesidir.'' Evet, çok bu... Başkan belli ki zaten doğal olarak tasarının sahibi olduğundan tasarıyı da savunmuş. Görülmemiş rezillik değil mi? Tasarı veriyorsun evet. bir de savunuyorsun üstüne. Evet çok acayip. Şey bu ilginç olan da şu tabi. Bu ilk maçta gayet antiklimaktik bir bitiş olurdu. Hı hı. Ve ne televizyonlar, gazeteler ve şey ne de Uçak şirketleri bu silah şirketleri rahat bir şey yapabilirler. Bu gerilimin yükselmesi lazım ki. Herkes bu gerilim üzerinden rant elde edebilsin de değil mi? Dolayısıyla Şimdi Medya kazandı, Lockheed kazandı, Türkiye kazandı, ABD kazandı. Bu al ver ekonomiye can ver gibi bir şey. Aynen öyle. Washington Büyükelçisi de Ankara'ya çağrılmış istişareleri. Oo, çok için. gergin. Der misin Büyükelçimizi çekeceğiz Washington'dan? Yok istişare için canım. Ee, hiç böyle bir ihtimal olmadığı için ama dün televizyon seyretseydin sanırdın ki büyük elçi aldık gidiyoruz yakında toplarımızda çıkartma yapacağız New York limanına. E zaten e, dünkü manşette işte söyledim ABD'ye res çektik diyor. Valla Sal güzel. Saldırı yok ama değil mi? Emekli. Bu arada şöyle şeyler de olmuş. E, tasarı kabul edildiği zaman e, Meclis Dış İşler Komitesi Başkanı Murat Mercan'la TBMM'nin ABD'li bestektaşı ki deminki adam işte Howard Berman arasında e, Tatsız bir tatsızlık mı? başlamış. Berman'ın baş danışmanı Ellen Makovski e, bizim heyetimizden e, insanlarla ağız dalaşına girmiş. Yapmaya bu kadarını artık kalbim kaldırmayacağım. Makovski ile Mercan bağışarak küfürleşmeye başlamış. <Gülüyor> ne diyorsun? Daha da kötüsü sırtımızdan da hançerlenmişiz yine sürekli şu sırtımızı dönmememiz lazım. Bak söylüyorum. Biz Türkler e, ABD'de meclisin tek Müslüman üyesi Keith Ellison vatana röportaj versen önce Amerikalılar Kızılderilere yaptığı soykırımı kabul etsin de git orada evet kullan. Böyle de tatsızlıklar, böyle de kaypaklıklar. Kaleş siyah. Evet. Aynen öyle. Açık gazete Tommy Tucker'dan high heel sneakers zadlı şarkı dedik yani yüksek topuklu ayakkabılarını tak yola çık. Diyor sevgilisine ya da beğendiği hanıma Tommy Tucker'ın bu çok ünlü bir blues şarkıcı, besteci ve piyanisti olan Tommy Tucker'ın bu ünlü şarkısını 1964'ten ilk kaydettiğini de söyleyelim Büyük bir hit yani çok satılan bir parçada olmuştu Tommy Tucker'ın doğum günüydü dün şey bugün 1935 Mart'ında doğmuştu o da 1982'de hayata veda etmiş bir müzisyen ona da bir günaydın dedik Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi'nde saat 8.37'de devam ediyoruz bir soru kaldı bu pek çok soru kaldı tabi de bir cevap yok ortada <gülüyor> evet Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çektik manşetine ben bir kez daha dönmek istiyorum. Bu, şimdi, bu vatana şimdi, şimdi bir vatana özgü bir değil. Şimdi köşe atışı kullanıyoruz gibi bu biz bu çektik. Ama Hı -hı. kimin şeyiyle çekiyoruz bu resti? E, kimin parasıyla? Kamunun parasıyla tabii. Yani... E, Diğer bütün Tabii ki senin de söylediğin gibi vatanın değil sadece bu diğer pek çok gazetede ulusal ulusal duyarlılık noktası. Evet, e... Ama bizim paralarımız da yani vergi verenlerin parasıyla çekilmiyor mu bu? Rest? Tabii tabii üstüne üstlük ekonomik olmayan bir konuda. E, 23-22 bitmiş mi maç? Evet. Peki 22-22 bitseydi ne olacaktı? O zaman penaltılarım kalıyor, uzuyor mu, nasıl oluyor? Bu soruyu... Alp'e sorarız belki. <gülüyor> Televizyonu seyrettiğim futbolla hiç ilgisi ve siyasetle de ilgisi olmayan bir biri şey dedi. Penaltı mı olacak dedi. Cevap veremedim. Şimdi de aynı soruyu sen de soruyorsun. Anlamadığım konularda sıkıştırmayın beni. Ya, ya işte insanın sonuçta aklında hani çeşitli sorular, soruncuklar, baloncuklar oluşuyor ya. Onlardan biri. Evet. Res çektik ve gördüler mi görmediler mi belli değil. Peki başka bir konuya da geçelim. Dün bir basın toplantısı vardı. Aslında sosyolog, feminist, barış aktivisti Pınar Selek, Leyla İpekçin'in de yazdığı gibi, "örtülen adalet, ertelenen hakikat" başlıklı yazısında bugün tarafta yazdığı gibi. Garaj İstanbul'da düzenlenen bir basın açıklamasında hı hı. 12 yıldır bitmeyen bir komplonun içinde Mısır Çarşısı patlamasından sorumlu tutulduğunda hepimiz yok artık daha neler demiştik ama olmuştu oluyordu çünkü hukuksuzluk ve adaletsizlik ölçü değildi bu memlekette diyor. Ee, kamuoyunun nezdinde çoktandır Pınar Selek davasına dönüştürüldü diye devam ediyor oysa bu sistematik haksızlığın kendi hakikatini esir almasına başından beri hiç izin vermedi bu süre içinde sayısız toplumsal buluşmada yer aldı kitaplar yazdı araştırmalar gerçekleştirdi sanırım haksızlığa ve adaletsizliğe karşı asıl direnme bu hepimiz tanığız diye yazmıştı İpekçi. Şimdi biz de arkadaşımız İlkan Mavi Tuna'da orada izliyordu bu İstanbul'daki basın açıklamasını. Oradan bizim için yaptığı kayıtların bir kısmına kulak verelim. Dün açık dergide de daha etraflı bir şekilde yayınlanmıştı. Feminist sosyolog, barış aktivisti ve yazar Pınar Selek çalışması yüzünden uğradığı komployla boğuştu ve hapiste tutulduğu bir dönemde Televizyondaki haber bülteninde bir buçuk ay önceki Mısır Çarşısı patlamasından sorumlu tutulduğunu işitti. İçine itilmeye çalışıldığından daha da büyük bir oyun hazırlandığını ilk o gece fark etti dehşetle. O dehşeti 12 yıldır hepimiz paylaşıyoruz. Pınar Selek hakkında açılan komplo davadan 2006 ve 2008 yıllarında... Ayrı ayrı iki kez beraat etti. Ancak Genel Mahkemenin verdiği beraat kararı Yargıtay 9. Dairesi tarafından Mart 2009'da bozuldu. Veseleye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi istendi. Yargıtay 9. Dairesinin bu kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazda Şubat 2010'da Yargıtay Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla reddedildi. Bizler Pınar Selek'in 12 yıldır Mısır Çarşısı patlaması nedeniyle haksız yere suçlanmasına ve mahkeme sürecinde Mısır Çarşısı dahil bütün iddiaların nasıl çürütüldüğüne tanık olduk. Selek'in suçsuzluğunu kamuoyunda yüksek sesle dillendirenler, gelinen nokta karşısında şaşkın ve tepkiliyiz. Gerçekle kurgu arasındaki çizginin belirsizleştiği, adalet zemininin kayganlaştığı ve bu ortamda söyleyecek söz bulmakta zorlanıyoruz. Bu haksızlığa bir an önce son verilmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Mısır çarşısındaki patlamadan iki gün sonra Pınar Selek araştırmalarından dolayı gözaltına alındı. Polis sorgusunda kendisine Mısır Çarşısı ile ilgili tek bir soru sorulmadı. Seneğin işkence altındaki ifadesinde dahi bu olayla ilgili hiçbir beyanı bulunmamaktadır. Pınar Selek patlamadan yaklaşık bir buçuk ay sonra Abdülmecit Öztürk'e poliste verdirilen eylemi Pınar Selek ile birlikte yaptık ifadesine dayanılarak Mısır Çarşısı patlamasıyla ilişkilendirildi. Ancak Abdülmecit Öztürk duruşmaların başından sonuna kadar Pınar Sele'yi tanımadığını, böyle bir ifadeye işkence altında zorlandığını defalarca açıkladı. Pınar Sele'ye Mısır Çarşısı ile ilgili yapılan suçlamanın tek nedeni Abdülmecit Öztürk'ün soruşturma aşamasında verdiği, başlıca başkaca hiçbir kanıtla desteklenmeyen, sonradan kendisinin de kabul etmediği skandala dönüşen ifadesidir. Bugün gelinen noktada eylemi yaptım diyen Öztürk'ün beraati kesinleşmiştir. Ancak eylem hakkında hiçbir beyanı bulunmayan Pınar Selek'in hala ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmektedir. Tüm bu bulgular gösteriyor ki bu dava artık Mısır Çarşısı davası olmaktan çıkmış Pınar Selek davasına dönüştürülmüştür. Bizler Pınar Selek'in neden hedef gösterildiğini biliyorum. Çünkü Pınar Selek biraz da içinden geçilen dönemin konjonktürü gereği kurban seçildi. Ve bu rolü sonuna kadar reddetti. Çünkü Selek içinde tutsal edilmeye çalışıldığı bu kompleye bir tek an bile yenik düşmedi. Aradan geçen yıllarda sosyoloji alanında büyük ses getiren kitaplar yazdı. Sayısız, toplum, sayısız toplumsal buluşma örgütleri, anti-militarist, feminist çalışmalarını pekiştirdi. Umudunu, insan sevgisini yazdığı masallara akıttı. İşte bu, biz ise bu süreç içinde Pınar Sele'nin en çok da sözünden ve duruşundan taviz vermeyişi nedeniyle mahkum edilmeye çalışıldığını gördük ibretle. Dava süreciyle ilgili ısrarlara devam ettirilmeye çalışılan tutarsızlıklar ve hukuksuzluklar toplum olarak bizi bir arada tutan adalet zeminine sarsmakta. Sadece Pınar Sele'yi değil, hepimizin toplumsal varoluşunu tehdit etmektedir. O nedenle Pınar Selek kadar kendimiz içinde adalet talep ediyoruz artık. Bizim de sözümüz ve duruşumuz Pınar Selek'inkinin aynı. Hep tanığınızı. Hala adalet bekliyoruz. Hala tanız platformu. <gülüyor> evet, Pınar, hala tanız platformu. Dün sabah Garaj İstanbul'da yapılan açıklamadan bu Pınar Selek davasına nasıl dönüştüğünü ve aslında bunun nasıl bir adalet arayışını gerektirdiğini belirten acayip bir durumun gerçek anlamda bir komplonun devamı son perdelerinden bir tanesi hı hı. <gülüyor> idi aslında olayın e... baştan sona bambaşka bir hukuki sıkıntı hali idi Pınar selek davası zaten hani baştan sona olan biteni de özetlendiği bir sunumda olmuş evet fakat asıl bir de dava süreci hakkında bilgilendirme yapıldı kısaca ama bu da aklın hayalin alamayacağı bir durumdu zaten. Bu dava süreci hakkında birkaç bilgilendirme okumak istiyorum ben. Dava dosyasından bazı alıntılar bunları tekrar hatırlamakta fayda var diye düşünerek. 9 Temmuz 1998'de Mısır çarşısında meydana gelen patlamadan sonra hazırlanan polis ve savcılık raporları şöyledir: 11 Temmuz 1998 polis uzman inceleme raporu, bomba bulgusu yok. 13 Temmuz 1998 polis olay yeri ikinci raporu, bomba bulgusu yok. 14 Temmuz 1998 kriminal laboratuvar raporu, bomba bulgusu yok. 20 Temmuz 1998 polis olay yeri inceleme sonuç raporu. Bombaya ait olabilecek herhangi bir parça, madde ve malzemeye rastlanılmamıştır. 2 Kasım 1998 savcılık bilirkişi raporu. Nitro selüloz kılıntıları var. Nitro selüloz içerir patlayıcı maddenin infilakı. Dava kapsamında patlamanın nedenini araştıran çok sayıda inceleme ve bilirkişi raporu da hazırlandı. 5 Temmuz 1999, olay yeri incelemeden bomba uzmanı başkomiserin mahkemedeki ifadesi. Bomba patlaması olsaydı mutlaka patladığı yerde en azından 50 santimetrelik çukur açardı. Olay yeri incelememizde böyle bir çukur tespit edilemedi. 15 Haziran 2000 İstanbul Üniversitesi Analitik Kimya Anadolu Bilim Dalı Başkanı Reşat Apak'ın raporu. Nitroselülöz birçok maddede bulunur, bomba olduğunun kanıtı değildir. 27 Temmuz 2000, Cerrah Koşa Tıp Fakültesi adli tıp anabilim dalı raporu. Ölenlerin bedenlerinde parça tesirli bomba etkisi bulunmamıştır. İddia edildiği gibi bomba kesinlikle olamaz. 21 Aralık 2000, mahkemenin tayin ettiği 3 uzman profesörden oluşan bilirkişi heyetinin raporu. Kesinlikle bomba değil, tüp gaz kaçağı. 13 Nisan 2001, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin talebi olmamasına... Ve davaya taraf olmamalarına rağmen yargılamaya müdahale ederek bir bilgi notu ile birlikte dosyaya soktukları iki buçuk yıl sonra imzasız bir rapor. Patlama bombadan kaynaklanmıştır. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturun. Mahkeme bu talebe uyuyor. 4 Temmuz 2002 patlamanın menşeği konusunda uzmanlıkları olmayan jandarmalarında mütehalaları ile muhalefet şerhli rapor. Emniyetin gönderdiği raporla aynı. Bomba, ancak bombanın nasıl bir bomba olduğu açıklanamamıştır. 10 Temmuz 2002 mahkemenin tayin ettiği bilirkişi raporu gaz kaçağı patlamasıdır. 21-11-2002 Opto Elektrik Elektronik Mühendisliği heyetinin görüntülü işlem teknolojisinden yararlanarak hazırladığı raporu. Patlama merkezi gaz kaçağı tespitini yapan merkezle uyumlu. Bomba diyen raporda belirtilen merkez ise fiziken mümkün değil. Bulgular patlamanın lahmacun fırınının içinde meydana, meydana geldiğini göstermektedir. Evet, hala tanız platformunun dünkü açıklamasından iki bölüm dinledik. Gerçekten akıllara durgunluk verecek bir hukuk dışılığı da yansıtıyor. Evet devam edelim. Şimdi Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan .com da yayın yapan Açık Gazete'de 2010 kış tatbikatı içinde Sarıkamış'a gelen Genelkurmay Başkanı havaalanında orgeneral saldırağı belki makam aracına çağırmış ve kışla ya da birlikte geçmişler. Bir, bu da e, milliyetin de çok... Çarpıcı başlığıyla asimetrik bir durum yaratıyordu. Çünkü bir davanın bir numaralı sanı durumundaydı. Ona rağmen devam ediyor. Bu böyle bir haberimiz var. Bir de Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay'ın tutuklandığı haberi var. Radikal Gazetesi'nde görüyoruz bunu da. Online'dan yani internet üzerinden. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan bir yıl önce atalmış Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine Kurmay Albay Murat Özçelik balyoz operasyonu kapsamında tutuklanmış İstanbul Hastal Askeri Cezaevine de nakledildiği belirtiliyor. Geçen ay birçok ilde operasyon yapılmıştı bir ayağı da Balıkesir'de gerçekleştirildi diyor haber. Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın, Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral Özden Örneğin ve Birinci Ordu Eski Komutanları Emekli Orgeneral Ergin Saygın, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Korgeneral Engin Alan, Konya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçovan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerle birlikte Şimdi Albay Murat Özçelik de gözaltına alınmış. İki ayrı darbe planı hazırlanmasına karıştığı iddiaları var. Tutuklanmış ve bu biraz da sessiz sedasız gerçekleşti diyor haberde. Neden bunun üzerinde vurgu yapılıyor bilemiyorum. Ama Balyoz'la ilgili bambaşka bir e, haberde bugünkü Milliyet Gazetesi'nde nihayet gazetelerin bir kısmı daha elimize ulaşmış olduğu bakabiliyoruz. Tolga Şardan'ın özel haberi bu da Birinci Ordu'da hazırlanan balyoz planında askeri müdahalede nasıl kullanılacaklarına ilişkin özel görevleri belirlenmiş üst düzey polislerden oluşan bir liste de varmış. Oldukça ilginç yani. Ee, yine habere göre bu polislerin çoğu 2003 civarında İstanbul'da daha çok. Görev yeri olan üst düzey polislermiş bir kısmı infazcı bir kısmı sorgucu bir kısmı bilmem falan diye ayrılmışlar e, görev sanımları net yapılmış işte ve e, bunda bilgileri dahilinde yapıldığı da söyleniyor. Evet yani 200 polis üst düzey polis. Çeşitli yani 2003 döneminde polislerin çoğu İstanbul'da görevliymiş. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve elinde görevli üst düzey emniyet personelinin isimleri listelerde rumuzlu olarak yani kodlanmış olarak yer alıyor. Hangi polise hangi eylemde nasıl bir görev verilebileceği açıkça anlatılmış. palabıyık diye var mı rumuzlar arasında? benim haberimde rumuzlar yok ama seninkinde varsa diye soruyorum. Ee, bakmam lazım. Bir pala bıyık olsa gerek oralarda çünkü. Ne, ne, ne, ne ilgisi var bu? Niye bu? Ne bileyim hiç aklıma geldi tamamen. Yani İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli il emniyet müdürlüklerine görev yapan emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerse e, olsa gerek diyeydi de neyse çok sorun değil. Ee, şunlarmış görevler, infaz grubu, sorgu ve ifade almada görevlendirilebilirler, yöneticilik yapabilirler şekli sınıflandırılmışlar. Ee, listelerde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerinin yanı sıra e, işte birinci sınıflarda yer almış. yani bu bu... polislerden bir kısmı halen çok kritik görevlerde yer almakta imişler. Çok sorun değil herhalde, üçüncü ordu komutanı bir yandan... E, bütün Erzincan'daki yapılanmanın bir numarası olma iddiasıyla sanık olarak yargılanırken bir yandan bilmem kaç bin tane askerle de operasyonda yüz bin. Bin. bin miydi? <gülüyor> Aşağı yukarı böyle bir şey diye hatırlıyorum. Evet yani sürreel ortamda devam ediyor diye bakabiliriz ee, Şey, değil mi? Ee, balyoz devam ediyor hala. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet bakıyorum sayıyı bulabilecek miyim diye ama böyle bir şey kalmış. Orada artık. da bir maç var dedin. Bakalım ne olacak baş부nun mimiklerinde bir seyirme var mı? Aynı arabada kaç dakika geçirdiler? Ee, yani bir garip bir habercilik algısı da fena halde var ya. Yani. Mesela e, dün haberleri seyrederken neyin ne olduğunu anlamak benim için çok zor oldu. Eee Saldreiberk yanından gün boyu ayrılmadı gibi. E, başka türlü olabilir miydi? Hani Genelkurmay Başkanı gelmiş, sen de ordu komutanısın falan. Yani neyin neyle nasıl bağlantılandırıldığı biraz böyle network'ü yamuk diyebileceğimiz bir halde algılanıyor. Şaşı bak şaşır yapıyoruz yine. Ee, ama bu birinci sınıf, beşinci sınıf neyse emniyet müdürleri herhalde kimler bunları öğrenmek, hızla soruşturmayı bu yönde derinleştirmek ve e, bu insanları da eğer haberleri varsa bir darbe planının parçası olduklarına herhalde hızla ceza davasında tabi tutmak lazım değil mi? Ee, evet yani şimdi çok mesela Cihaner bu iki numaralı sanık tutuklu. Hı hı. Başsavcı Cihaner. Başsavcı Cihaner tutuklu ve Zibri'ye gönderildi. Evet. Şimdi o zaman gerçekten. Saldıray nasıl oluyor da 100 bin askerle? E, Harekat yapıyor ve genelkurmay başkanı da onu makam arabasına alarak devam ediyor. Yani bu çeşitli şekillerde yorumlandı. Bir makam arabasına aldı fırçalandı ki makam araba. Valla e, seyrettiğimi söylüyorum. öyle bir yorum yapıldı öyle mi? Evet. Bu konuyu görüşmek ben ve bu konuyla ilgili sıkıntıları. bir şey sen söndürürsün değil mi <gülüyor> çıkarken? Abi de öyle zaten. Son çıkan söndürüyor. Çok enteresan bir şey bu yani. Yani e, mesela bugün 65. madde başlıklı bir yazı yazmış Yasemin Çongar'da tarafta. Diyor ki haklarında... 65. madde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 65. maddesi haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar üste veya amire fiilen taarruz vesaire vesaire kamu davası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilirler. Oysa bu maddenin açık hükmüne karşın Orgeneral Berk resmen mensup olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nca hakkındaki suçlamalardan beraat etmesi durumunda görevine iade etmek üzere açığa alınmıyor. Hakikaten e, bir eksiklik var gibi gözüküyor gibi gibi. Yani terör örgütü mensubu olmaktan yargılanan bir komutanın emrinde yaklaşık 100 bin asker bırakan bir ülke Türkiye. Evet 100 binmiş rakam. Ve Türkiye'nin genel kurmay başkanı o komutana kol kanatı gelmekten yüksünmüyor. Yani milliyetin iki gün önce çok iyi bir manşet atmıştı diyor Çongar'da. Ortada o manşetin dediği gibi asimetrik bir durum var gerçekten de. Değişimle değişime direnenler arasındaki asimetri her geçen gün daha fazla sırıtıyor. Bu ülkede diye bitirmiş yazayım. Bu polisler de Tolga Şardın'ın haberiydi milliyet gazetesinde. ...ve önemli gerçekten... ...bu arada e, dün de önemli... ...sayılabilecek bir tutuklama oldu... ...Balyoz darbe planı soruşturması... ...kapsamında Balıkesir İl Jandarma... ...komutanı söylemiş evet, mi? Evet söylemiştim onu ben... ...ve sessiz sedasız gerçekleştirildi diyor... ...bir de şey... E, ...yani bu polislerle ilgili... E, ...tabii... E, yani ...nedir bu... O ...özel haberinde Milliyet'in okuduğumuz zaman... ...Rumuzlu... 200 polis darbe Üst olacak. Düzey polis. Üst düzey polis. Şimdi darbe olacak işte insanların bir kısmı stadyumlara ve 200 spor kadarı. salonuna gönderilecek. İşte paralarına, mallarına el konulacak şirketlerin falan. Ondan Direnenler sonra... vurulacak evet. falan. fakat bu arada da bir de işte cami vesaire saldırı bomba planları falan. var. Ama bir de bütün bankalara filan da müdahale edecek askerlerin yanı sıra Polislerden de sorgucu olabiliyor, infazcı olabiliyor ve yönetici olabiliyor. İnfaz grubu ne demek? Sen anladın onu. Yargının infazı açısından. hani e, Sonuçta polisin işi yakalamadır ya, ona infazla denir ya. Denir mi ona? Denmiyor mu yoksa? <gülüyor> Sorgu ve ifade almada görevlendi. infaz grubu yöneticilik yapabilir. Hmm. Yöneticiyi anladık, sorguyu da anladık değil mi? Yani hmm. oraları biliyoruz. ...bu infaz kısmı biraz karışık olabilir. Ya bu sorgu dediğimizde tabii mesela ABD'de temsilciler meclisinde daha önce uzun uzun tartışıldı... ...waterboarding işkence midir diye. Bu konuda ne düşünür bu 200 polisi arkadaş? Onu da bilmekte fayda olurdu aslında ama. Evet, peki bunu da şey yapalım. Bütün bu gerilim ve üstüne üstlük hiç hükümet öyle değilmiş gibi devam etse de fena halde gerilen... Bir demokratik açılım ve bıdı bıdı bir durumda var ya bari onu da verelim. Ee, onun artık patladığı bir noktanın çok ötesinde gerçekten kötü bir noktada olduğumuzu gösteren de bir haber vardı dün. Ee, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Düzköy ilçesi belediyesi arasındaki bir hediyeleşme durumu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Trabzon Düzköy ilçesi belediye başkanı ile e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman bir toplantıda karşılaşıyorlar. Ee, Çayırbağı Belediyesi'nin Belediye Başkanı pardon Çayırba Belediye Başkanı diyor ki Ya bizim bir itfaiye aracımız yok Hani bize bu konuda bir yardımcı olsanız Diyor ve e, bunun üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye araçlarından biri hediye olarak Çayırbağı'na Trabzon'a yollanıyor ee, Araç varır varmaz e, Bomba ihbar yapıyor ahali Çünkü 21 plakalı Diyarbakır'da gelen bir araç var Karşılarında hızlı araç aranıyor Bomba olmadığı anlaşılıyor bir rahatlanıyor ancak olay orada bitiyor zannediyorsanız öyle bir şey yok. E, ardından halkımızın bir kısmı belde beldede yaşayan durumdan rahatsızlıklarını dile getirmeye başlıyor. Mesela biri ya, Ahmet Köroğlu. Dava açılıyor mu peki? Davalık bir konu yok ortada hibe edilen bir itfaiye aracı var. Ne amaçla amacı belli olmayan Heh. bir şekilde amacı bir Amacı belli değil bu itfaiye aracının. Hibe aracı konusunda Dava açılamaz mı? E, e, yangın söndürmek dışında amacı olması mümkün değil. Çünkü zaten polisler çevresini sarıp e, zararlı ve şüpheli aracın içini dışını aramışlar. Diyarbakır'dan gelen itfaiye aracına karşıyım. Onlar Türk halkıyla barışık bir toplum değil. Eskiden bu yana yangınları nasıl söndürüyorsak yine söndürürüz. Araç yangınları söndürebilir ama onlar da Türkleri aşağılamış. O aracı bizim saf ve temiz köyümüzün aracı olmasını istemiyorum. Biz kendi paramızı toplarız, alırız. Zaten öyle ahım şahım bir araçta değil. Bir başka e, beldeli... Kim söylemiş bunu? Beldeden mi? Beldeden evet. E, bir saniye söyleyeyim. Ahmet Köroğlu. Bir başka beldeli Hamit Birinci. Kabul etmiyoruz. Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar diyor. Yani... E, Peki o, o beldelilere Northrop Grumman bu konuda ne diyor Lockheed Martin United Technologies onlarla bir konuşma da yapılsın demişler mi? Füze alalım mı? Füze savunma sistemi. Valla bütün bu goygoyun sonucunda galiba vardığımız yer gerçekten e, aha da işte oynatmaya az kaldı falan diye ben nazikçe <gülüyor> geçeyim. E, bu. Dün bir başka harika eylem vardı. Onu da verelim e, son olarak. E, Mersin'de de CHP'liler karanlığı yırttılar. E, CHP'li kadınlar, yüz kadar kadın e, buluştular ve çarşaflar yırtıp üzerinde tepinme gibi bir ayin evet, gerçekleştirdiler. Onu e, onunla ilgili gelen Tartışma oldu dün. Mersin Belediye Başkanı... E, hmm, o tartışmayı bence onun bırakalım. lezzetli bir şey. 9,5-10 arasında bırakalım. Şimdi birazdan Ahmet İnsel konuşacağız ve özellikle bu biraz önce de sözünü ettiğim çeşitli hukuki durumlar karşısında... ...acaba bir hukuk ve anayasa değişikliği ve hukuk reformuna ihtiyaç var mı yok mu... Çünkü halk partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de yoktur böyle bir şey. Bu mecliste yapılamaz diyor bu iktidarla falan. Onu biraz konuşacağız. Ondan sonra 930 buçuk on arasında da bir buna bakarız dediğin gibi. Bir de şeye de Avrupa'da PKK operasyonları e, Roş TV vesaire üzerine Belçika'da devam ediyor. Ona da birazcık göz atar, atmaya çalışırız kalan vaktimizde. Açık kaste. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Evet, bu hukuk reformuna ihtiyaç var mı yok mu tartışmasın daha da doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi mesela kuvvetle böyle bir şeyin... Yapı, bu meclisle, bu iktidarla yapılamayacağını eğer ihtiyaç varsa da dedi ve Türkiye'de çok sayıda örneğine rastladığımız hukuksuzlukların bir düzeltilebilmesi için bir reform meselesini tartışmalı demiştik biraz? Ne diyorsun? Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Deniz Baykal'ın salı günkü konuşmasında e, bu böyle bir e, yargı sisteminin, yargı yararsının dolayısıyla hakimler ve yüksek kurulunun esas olarak. Evet. burada bir hukuk reformu e, değil, hukuk hukuk e, sistem, pardon, hukuksal yararşinin bir reformu söz konusu. Yasalarla ilgili bir değişiklik e, çok fazla tartışmıyor. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi <gülüyor> yani evet. e, şeyin e, e, ceza yasasında yapılabilecek olası değişiklikleri falan e, umarım e, kastetmiyordur. Burada esas olarak hakimler eğer kastediyorsa zaten durum e, sandığımızdan sandığımızda da vahiy. Evet. <gülüyor> hakimler ve Savcılar Yüksek e, Kurulu'nun e, yetkileriyle ilgili e, esas tartışma bir de e, kapatma e, yetkisinin daha doğrusu e, anayasa mahkemesine e, e, Kapatma ile ilgili e, yargıtay başsavcısının e, başvuraca iddianamenin daha önceden mecliste e, onaylanmasıyla ilgili e, önerilerle e, karşı Deniz Baykal e, bu görüşleri dile getirdi. E, burada önce e, Deniz Baykal'ın bir e, suç işlediğini belirteyim. Nasıl? Deniz Baykal bir suç işledi çünkü tam şunu ifade etti. Mahkum olmuş iki partinin bulunduğu parlamento anayasa değişikliği yapamaz. E, bu kastettiği partilerden bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi çünkü anayasa mahkemesi tarafından kapatılmamakla beraber laikliğe karşı e, eylemlerin odağı olmuş e, olduğu e, nedeniyle e, zannediyorum bu nedenle yanılıyorsam doğruysam evet. e, bir e, para cezası. Para cezası, evet. Bu bir Mahkumiyettir. Ee, onun dışında e, ben e, şu anda parlamentoda mahkum olmuş ikinci parti bilmiyorum. CHP mahkum olduysa, gizlediyse onu bilmiyorum. Veya MHP e, mahkum olup gizlediyse halkı kin ve düşmanlığa teşvikten e, onu bilmiyorum. DTP kapatıldı ama bir şeyden mahkum olmadı diyorsun. DTP kapatıldı. Şu anda meclise DTP yok, yok ki. Yok yok doğru. Bak görüyor evet. musun? <gülüyor> evet ben de düştüm aynı tuzağa. Şu anda mecliste DTP yok. Şu anda mecliste yeni kurulmuş bir parti var. Biz anayasa mahkemesinin ve başsavcının olası ileride BDP ile ilgili DTP'nin devamı olma iddiasıyla açacağı bir açabileceği açması belki mümkün bilmiyorum. Olası bir şeyi önceleyerek bunu doğru mahkum edilmiş gibi nasıl kabul edebiliriz? Bu bir suçtur. Suç, evet. evet. Yani mahkum olmayan bir, e, herhangi bir mahkumiyeti olmayan bir e, partiyi yalan söylemektir ya da suçtur. DTP ile ilgili bir dava devam ediyor mu? BDP ile ilgili mi? BDP ile ilgili. Hayır, da. DTP ile ilgili. Yani kapatıldı, DTP kapatıldı Kapatıldı artık. ama onunla ilgili başka bir... Yok başka bir dava yok DTP Hı. kapatıldı Kapatın. ve kapatıldı Andan itibaren şeyini de kaybetti ee, güzel, kişi güzel yani. kişiliğini de kaybetti Sadece DTP ile ilgili DTP davasından Mağdur olmuş olan kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderlerse Gidecekler Hı. ondan evet. emin değilim ama Galiba da gidecekler Ama burada söz konusu olan BDP BDP evet BDP ile ilgili benim bildiğim kadarıyla ne kapatma davası açıldı, açılmadığı gibi açılmayan bir davanın mahkumiyeti de olmaz. Bu çok vahim mesela. Bu hakikaten çok çok vahim bir suçlama ve bunun satır arasında gazetelerde kalmış olmasına e, çok şaşırdım. E, bizim kafamızda nasıl bu e, şeyin, bu bağlantının, mahkum olmuş DTP'nin de... Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin nezdinde ve belki de AKP'nin de nezdinde maalesef ee, hepsi için maalesef ee, bir e, doğrudan mahkumiyet e, yükünü sırtında taşıyan bir parti var BDP mecliste bu e, o durumda şöyle bir şeyi CHP veya MHP'liler zaten bunu böyle düşünüyorlar ama AKP'liler için düşünmek gerekir AKP'lilerin kalkıp ya siz ne diyorsunuz mahkum olmaymış herhangi bir mahkumiyeti olmayan bir partiyle ilgili nasıl böyle söylersiniz demeleri lazım e, gerekir Evet, bu önemli bir nokta tamamen... Bizim, Meşruiyet açısından... Bizim de gözümüzden kaçmış itiraf etmem gerekir ki evet. Çok ilginç yani. Meşruiyet açısından bence e, son derece vahim. Yani Türkiye'de siyasi partilerin meşruiyetinin e, e, değerlendirilmesi açısından son derece vahim. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bu çok vahim. Yanlışı, yalanı veya suçu. Nasıl algılanırsa tanımlarsak tanımlayalım. Tam anlamıyla e, suç mudur? <gülüyor> Bilmiyorum. İlla her şeyi suç şeyine sokmak gerekmez. Yalanda e, çok vahim bir e, manevi suçtur ya cezai suç olmasa da e, veya bir yanlışı belki kasıt unsuru yok. Biraz evvel e, senin de yaptığın gibi. Belki Deniz Baykal'ın ve çoğunun kafasında zaten böyle bir şey var. Yani kasıtlı olarak da söylememiş de olabilir. Bu işin vehametini azaltmıyor tabii. Ee, bu, bu, bu durumda tabii ki şu ikinci noktaya geleceğim. Tabii ki bu durumda Deniz Baykal e, başka sahiplerle de olsa e, partilerle ilgili kapatma davasının Başsavcı tarafından yapılacak hazırlanacak iddianamesini önceden Anayasa Mahkemesi'ne sunmadan önce Meclis'in onayına sunmayı e, önermesi, bunun önceden Meclis onayından geçmesini önermesi, bu Meclis zihniyeti içinde yani AKP'nin, CHP'nin ve MHP'nin, dolayısıyla Türkiye toplumunun çoğunluğunun temsilcilerinin bu meclis, bu zihniyet dünyası içinde son derece tehlikelidir. Ya da hiç etkisizdir. İkisi birden. Evet ikisi birden işin garibi. Yani hem son derece tehlikelidir. BDP tübü bir parti için bu e, otomatik cezalandırma e, yöntemi demektir. Görüyoruz. Evet. Bu, bu zihniyet. Şu, şu şu fikriyat buna yol açar. Mahkum olmamış bir partiyi mahkum olarak tanıtabiliyorlarsa o zaman mahkum olmayası potansiyel bir partiyi haydi haydi ipini çekerler. İkincisi hem tehlikelidir hem de bir açıdan da hiçbir etkiliği kalmamış demektir. Şu andaki meclis dokunulmazlıkları konumuna gelir böyle bir durum. Yani önerildiği gibi 367 milletvekilin oyuyla bunun iddianamenin kabul edilmesi demek, 200'den fazla oyu olan bir partinin tek başına bütün kararları bloke etmesi demektir. Evet bu tabii yani çok üzerinde tartışılan mesela e, bende bir şey vardı Demokrat Yargı Birliği'nin bir raporu e, Erzurum ve Erzincan'da yaptığı ziyaretlerin ardından yani Türkiye'deki yargı geleneğinin çöktüğünü bizzat kendi mensupları bakımından dahi öngörülebilir bir gelecek üretemez hale geldiği gibi ifadeler de vardı. Tabii, yani tabii, Onun tabii. için derhal artık bir tabii. siyasi köklü bir reforma gitmeleri gerekir diyordu siyasi aktörlerin. Tabii. Ama bunun da önünü tıkıyor gibi görünüyor. Ama bunu başka türlü tasarlamak lazım. Yani mesela e, Yüksel Sayman'ın önerdiği başka galiba Osman Can da öneriyordu. Yücel Sayman. E, Yücel Sayman'ın önerdiği Osman Can da öneriyordu. E, örneğin savcılar ve hakimlerin aynı kurulda bulunmalarına son vermek gerekebilir. Çünkü savcılar, yargının iddia makamıdırlar. Adalet Bakanlığı'na bağlı olan makamıdırlar. Halbuki e, hakimler, yargının bağımsız makamıdır. Eğer yargının bağımlı ve bağımsız makamlarını aynı kurul içinde koyduğunuz zaman, Adalet Bakanlığı'nın oraya müdahale etmesinin, orada temsilci bulundurmasının kapısını açık bırakmış olursunuz. Savcılık makamıyla hakimlik makamları yargının avukatlar gibi üçlü parçasıdır. O zaman avukatlar da bulunsun. Yani savcıyla hakimi eş, aynı konuma getirdiğimiz andan itibaren zaten iş dağılıyor. Ve orada 12 Eylül rejiminin o yargıyı bir e, hakimi ve savcısıyla bir bütün... E, e, olarak görmesi zihniyeti totaliter zihniyeti ortaya çıkıyor. Halbuki savcı ile hakim bir bütün değildir. E, yargı üç ayaktan oluşur. Ortasında hakim vardır. Bir tarafında iddia makamı savcı vardır. Bir tarafında savunma makamı avukat vardır. Evet. Ve de, senin de dediğin gibi işte Osman Can'ın da Orhan Gazi Ertekin ve hatta Kemal Şahin'in adları veriliyor. O yönetim kurulu onlardan oluşuyor bu Demokrat Yargı evet. Birliği'nin. Onların hazırladığı raporda da bir de tam da bu senin dediğin gibi yani hukuk tekniğine dair tartışmalarla değil tüm tarafların var olma ve söz haklarının korunmasına dayanan demokratik bir siyasetle yani farklı bir hiyerarşinin orta değiştirilmesi kaldırılması gerekiyor. Herkesin söz hakkının bulunması, bulunucu. herkesin söz hakkının bulunması gerekiyor. Ha, hani bu hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla ilgili de bunun bu şekilde sadece bunun üyelerinin nasıl kimler tarafından e, atanacağı e, mevzu değil. E, bu bu kurul bu haliyle meşrumu. mu? Bu, bu hukuk bu haliyle e, gerçekten bağımsız ve adil. Adil olmak bağımsız olmak için e, bağımsız olmak, adil olmak için yeterli değildir. Değil, evet. Tamamen Gerek, bağımsız, gerekli ama yeterli, yeterli değil. Yeterli değildir. Bağımsız fakat son derece e, ideolojik, son derece kapalı, son derece baskıcı bir e, kurulda oluşturabilirsiniz. Bir yargı sisteminde oluşturabilirsiniz. Tamamen de bağımsız olabilir. Bağımsızlığın yanında adil olması lazımdır. Tarafsız, adaletin evet. adaletin e, oluşması tek taraflı Olamaz. Yargı çoğul olursa adalet olur. Yargı tek sesli olursa, yargı askeri disiplin içinde, bir hiyerarşi içinde ve bir bütünlük içinde olursa e, adil olamaz. Çünkü hakimin karşısına ceza davasında da olsun, hukuk davasında da olsun hakimin karşısında taraflar olmalıdır. Evet burada son derece önemli bir konuyu konuşuyorum. İki taraf olmalıdır evet, yani, yani Demokratik ve özgürlükçü bir yargı kültürünün inşası gerekir diyorlar ki çok e, bana da gerekli bir şart görünüyor yani böyle bir evet, yok, kültür. Evet yoksa tartışmalar, iktidar e, kimin elinde olacak tartışma. Evet aynen öyle. E, bu çerçevede de e, Deniz Baykal'ın, e, bugün Deniz Baykal'a doğru yanlış puanları verir gibi oldum. E, Deniz Baykal'ın <gülüyor> söylediği bir... E, ee, bir tespiti e, kabul etmek lazım. İlla her şeyi yanlış söylemez e, elbette bir siyasetçi. Deniz Baykal gibi bir siyasetçi. Bir zihniyet yani yar, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun e, daha fazla e, çoğunluk partisi tarafından belirlenir olması bugün Rütük'ün konumuna düşer diyor. Ee, Rütük'ün konumuna düşmek biliyorsunuz Rütük'ün içinde çoğunluk partisi belirliyor. Azınlık Partisi'nden partilerinden de temsilciler var. Şu anda Rütük'ün içinde CHP temsilcisi falan da var biliyorsunuz. Evet evet her zaman vardı. Evet. vardı. Evet. Ee, ama e, gelin bakın işte buyurun Rüt Rütük'ün aldığı bir karar var. Şimdi Bu bu, bu demektir Rütük'ün aldığı bir karar var. Ee, TV8 ile ilgili e, Radikal'de birkaç gün önce e, yayınlandı. Ee, TV8'de Tuncili Bağansız Milletvekili Kamer Genç'in... Neyi şahsına münasır bir kişilik olduğunu biliyoruz. Ee, Kamergencin Başbakan Recep Erdoğan ve e, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı e, Cemil Çiçek'i eleştirdiği program nedeniyle uyarı cezası verilmiş e, tv 8e Uyarı cezasında çünkü işte e, Kamergenc, e, e, Cemil Çiçek'in damadının giriştiği e, TOKİ inşaatlarından bahsetmiş. Burada işte aracılık yaparak ve araya girerek para aldığından bahsetmiş. iddialarda bulunmuş. Deniz Fener'i iddiasını dile getirmiş. E, o, onun doğrudan Erdoğan'ın cebine gittiği iddiasını dile getirmiş. Erdoğan'ın veya Erdoğan oğlunun cebine gittiğini oradan gelen paranı iddia etmiş. Falan filan. E, yalnız e, Rütürk'ün kararına karşı e, üye Mehmet Dadak'ın yazdığı muhalefet şerfi çok önemli. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında siyasetçilerin başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin daha fazla eleştirebileceği çünkü toplumun önüne çıkarken bunu göze almış olacakları genel kabul görmüş ve yerleşmiş yargı iştahıdır. Eleştiri yapan konuşmacının bir siyasetçi olması ve sunucunun zaman zaman konuşmacı uyarması nedeniyle düşünce özgürlüğü kapsamında söylenmiş ifadeler olduğu, düşünce ve kanaat ile çoğunluğun ihlal olduğu yönündeki kararına karşıyım diyor ki çok bütünüyle haklı. Şimdi burada hakikaten bir e, sansür uygulaması söz konusu. E, bir hakaret yok, tamam. Yalan yanlış söyleyebilir, ağır suçlama mı? Bir siyasetçi siyasetçi ağır suçlama yapsın. Zaten bu Türkiye'de de ben çok rahatsızım. E, tarafların e, siyasetçilerin kendileriyle ilgili e, kişisel e, tazminat davaları açmalarına bu işte kedi e, karikatürüyle başlayan bir şey bunun sonu olmaz ve eğer bu zihniyet dünyasıyla e, anayasa e, hakimler ve savcılar yüksek kurulda oluşturulacaksa bu şekilde çalıştırılacaksa o zaman hakikaten çok tehlikeli olur rütük gibi olur olmaması gerekir savcılık evet. ve hakimlik makamlarının ve kurulunun ayrılması gerekir savcılık e, içinde de bir adli e, kolluk e, teşkilatın olması gerekir Öbür türlü e, savcılıkla e, hakimliğin e, ayrı, bütünüyle ayrılmasının yarattığı boşluk savcının elindeki soruşturma etkisinin e, mahkeme tarafından e, bir hakim tarafından ele alınması adli kolluk bu demektir. E, hakim tarafından ele alınması savcının iddia makamı halinde gelmesi, soruşturma etkisinin mahkemeye geçmesi, soru, sorgu hakimliği gibi bir bağımsız makama ihtiyacımız var. Bütün bunlar olmadan dediğim gibi e, yapılacak e, değişiklikler e, demokratikleşme e, değişiklikleri olmama ihtimali veyahut hiç bir yenilik getirmeme ihtimali e, yüksek değişikliklerdir diye endişe etmek doğrudur. Ama bunlara daha ortaya atılmadan, şimdi bu öbür üçüncü, dördüncü puana gelelim ayaklarla evet. ilgili. <gülüyor> e, bunlar ortaya atılmadan, bunlar tartışılmadan ben... Kafada ne olursa olsun bunu anayasa mahkemesine götüreceğim ve onlar iptal edecekler demek o zaman e, işin bir e, kabul edilemez bir başka boyutu ortaya çıkar. O zaman şu demektir yüksek yargı yani anayasa mahkemesi yargıtay danıştay yok konusunda danıştay e, bir e, kapatma davalarında yargıtay. Ee, pardon, anayasa, anayasa mahkemesi, mahkemesi. Evet. Ee, ceza davalarında yargıtay üzerinden CHP'nin oluşturduğu bir iktidar gücü var demektir. Evet buna biraz da artık jüritokrasi gibi bir kavram yakıştı. Ee, buna daha çok askeri e, sivil e, bürokrat vesayeti, dedi. vesayeti oluyor, evet. Yani, askeri sivil bürokrat yani askeri e, bürokrasiyle desteklenmiş bir vesayet e, rejimidir, bir oligarşidir e, Fikri Sağlar bir e, ortak toplantıda e, birkaç ay önce e, çok doğru bir laf etmişti e, şöyle demişti e, oradaki e, dinleyicilerden bir tanesi e, niye e, Cumhuriyet Halk Partisi doğru dürüst, e, muhalefet yapmıyor falan demişti Tekrisahlar da çok doğru bir laf etmişti. Biraz daha yakın içinden bildiği için belki bu tespitleri daha rahat yapabilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi aslında kendisi iktidarda olduğu için, iktidar gücü olduğu için muhalefet yapmıyor ve e, iktidarını kullanıyor demişti. Ve dolayısıyla iktidara yeniden gelmeye ihtiyacı yok. O başka bir iktidarın, başka bir iktidarı kullanıyor demişti. İçkin bir iktidar var. Ee, evet. Artık ona iç devlet <gülüyor> iktidarı diyebiliriz. Ona e, derin devlet iktidarı diyebiliriz. Ona vesayet rejimi iktidarı diyebiliriz daha doğru tabirle derin devlet gibi şeylere lüzum yok derinlerin değil gayet yüzeyde <gülüyor> ve <gülüyor> gözle görünür çıplaklık çıplak gözle görünür noktada çalışan bir bir başka devlet bir başka iktidar odağı var odağı var ve bunu bu şekilde ifade etmek yani anayasa mahkemesinin bunu iptal edebileceğini tahmin ettiklerini ee, ama neyi iptal edecek? Daha ortada bir şey yok, öneri yok. Dolayısıyla ben bunu doğrudan götürürüm demek, e, hemen anayasa mahkemesi, başka hiçbir şey düşünmeden anayasa mahkemesini ilk e, güvenlik e, şeridi olarak, ilk e, baraj olarak, ilk engel olarak ortaya çıkarmak, o zaman burada siyasetin yargı üzerinden kuşatılması stratejisinin aktif aktörü olmayı olduğunu, bunun merkezinde kendisinin olduğunu ilan etmek demektir. Evet o zaman yani içeriğine bakmaya bile lüzum yok. Hatta bana bile gelmeden Anayasa Mahkemesi'ne direkt gönderin demeye benzer bir karikatürize durum çıkıyor ortaya. Yani. Evet yani bu, bu işte o, o bahsettiğimiz e, as, e, TSK destekli, ordu destekli e, bürokratik vesayet rejiminin çok açık bir Zihniyet dünyası yansıması, evet. mekanizması daha çalışmış değil. Ama biraz de, biraz önce de zihniyet dünyalarından hareket ettik. Yani şimdi Deniz Baykala sorsak desek ki ya sen siz nasıl söylersiniz iki tane mahkum olmuş parti var diye? Ah ya hakikaten falan der aslında kendisi de kasıtlı olarak bunu söylemişse de arkasında durur çünkü onun gözde BDP e, mahkum edilmiş, mahkum edilmesi gereken bir partidir. Evet. Mahkum edilmesi gereken bir partidir. E, bu nedenden dolayı da Deniz Baykal'ın gözünde e, bir iki konu dışında o da dokunulmazlıkların kaldırılması e, bir iki konu dışında bugün AKP'nin yapabileceği her türlü reform mahkum edilmesi gereken bir e, girişimdir. Zihniyet dünyası yansıması burada önemli. Mahkum edilmesi gerektiğine inanmıştır. O düzen içinde de kullanacağı mahkum ettireceği makam ee, yüksek yargı makamıdır. Onunla olan doğrudan ilişkisiyle muhalefetini yargı aracılığıyla yapmak. Diyeceksiniz ki muhalefetini mecliste yapamıyor çünkü çoğu e, mecliste azınlık e, durumunda e, mecliste azınlık durumunda olan il önce biz bunu mecliste tartışacağız. Uygun görmezsek anayasa mahkemesine gitme kapısı her zaman açıktır der ve bunun mecliste tartışılmasının başlangıç işaretine katılır. Evet. Değil mi? Bu, bu böyle olur muhalefet. Baştan mecliste tartışacağız derim. Yoksa o zaman meclis niye var ki? Hükümet kanun tasarısını hazırlasın. Muhalefette bunu anayasa mahkemesine yollasın. Anayasa mahkemesi kabul ederse kanun geçsin. reddederse de reddedilsin. O zaman başka mecliste tartışmaya hiç gerek yok. Evet. Çok doğru tabii. Yani bu burada demin sözünü ettiğin benzetme de çok geçerli. Fikri sağların söylediği zihniyet yani. Evet. Evet, peki çok peki, teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet Dinsel'le ufuk turunun ardından kalan birkaç dakikamız içinde de e, elimizdeki birkaç önemli haberi de yor yorumlayamasak bile vermeye çalışalım. Demin konuşulan bir çarşaf ülkenin üzerine yırtılma, e, gerilmek istenen kara... Karanlıklar, gerilmiş e, olan karanlıkları karanlıklar yırtma. Söyleyemedim eylemi. bir türlü. E, zaten zorlanıldı bir miktar Mersin İl Başkanlığı tarafından da. Ee, ...hiç alakası yok dedi Mersin il Başkanlığı. Dedi ki... Çarşaf falan yırtmadık. Diye, hayır bunlar öyle. siyah kumaşlardı ve karanlığı temsil ediyorlardı dedi. Ee, CHP Grup Başkan Vekili ise... Bir e, bu... enstelasyon yapmış yani Evet evet. Mersin'de. Yani aslında sessiz bir film olsaydı buna bence inanılabilirdi. Ama e, ben peçe takmayacağım e, diyen kadınlar vardı ki... Takmasınlar zaten taksınlar diye söylemiyorum ama hani konu o zaman karanlığı yırtmak olmuyor. Ee, bununla ilgili de işte CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatlerde neredeyse CHP'ye karşı provokasyon dedi. Ee, örgüt içi iletişimle ilgili bir sıkıntı durumu. Neyse AKP tarafı haliyle 2008 seçimler öncesindeki çarşaf açılımını ve şimdi çarşaf yırtımını. E, öne çıkarttı. Buradaki kontrastı arınç, arınç üzerinden. Böyle de bir şeyler yaşandı. E, bu arada Nur Serter'le BDP arasında ciddi bir gerginlik var. E, i̇kna odaları üzerinden. BDP ikna odalarını Nur e, olduğunu ikna odaları kurulduğunu İstanbul Üniversitesi'nde anlattı. Ne demek ikna odası? Başörtüsü... E... Başörtüsü takan e, kadın öğrencilerin e, başörtüsü takmaması için kayda gittiklerinde bir dakika sen gel bakalım deyip odalara alınması ve bu odalarda çocuğum niye böyle yapıyorsun çıkar o kafandakini diye e, ikna telkini e, çalışmalarına tabi tutulması, ikna olanların imza atması ve okula kaydolabilmesi, ikna olmayanların ise hadi bakalım deyip e, köyüne geri gönderilmesi durumu. Hmm. Evine, köyüne geri gönderilmesi durumu. E, bu ikna odalarıyla ilgili Nur Serter, <gülüyor> bunlar yalan dedi sizi dava edeceğim e, çünkü yalan söylüyorsunuz mecliste dedi. Yokmuş ikna odaları. Nur kendisi de akademik kimlikli birisi olduğu için üniversitedeki durumu gayet iyi bilecek durumda. E, yani tam da bu iddia edilen e, ikna odaları döneminde sadece akademik kişiliğiyle değil ayrıca e, siyasi kişiliğiyle ve okul içindeki e, ya, yönetimin adamı olarak yani, da var. Yönetim, yönetimde yani. Adamı değil kadını. E, kad doğru. Özür dilerim hakikaten. E, böyle bir durumlar vardı. BDP'nin yalan söylediğini söyledi. Nur Serter bunun üzerine dün BDP e, bir grup e, kadınla birlikte geldi başörtülü kadınla geldi mesela işte bu yalanın tanıkları diye kadınlar da konuştular anlatlar başlarına gelenleri ardından ufuk rastı çık dedi ki ya ben İstanbul Üniversitesi'nde o dönemde de öğretimiyesiydim şansa vardı bu ikna odaları dedi şimdi ne olacak belli değil o kısm yani bu olanları ben de o dönemde hasper kadar öğrenciydim vardı hakikaten ama demek ki yokmuş Nuran'ım görmemiş en azından bir böyle bir şeyler yaşandı. Srebrenica'da da hayal mahsulü. Olan bir katliam bir var katliam mesela. Yani i̇nsanlar bazen azı değil ki torba büzesin durumunu bize yaşattırıyorlar işte. Ee, öyle Nur Hanım'a da bir çamur atıldı. İkna odaları yoktu. Bellek, bellek deliği de yoktu. Yoktu. Onlar çarşaf değil kumaştı. Evet. Ayrıca ya provokasyondu ya da zaten bilmiyorum. Dur. Evet, bir de ilginç bir şey var. Küçük hemen kısaca verelim bu haberi de. Geçen yıl Ekim ayında Ergenekon savcılarına gönderilen 5 sayfalık bir ihbar mektubu vardı. Orada planın ortaya bu karargah ta yani AKP ve Gülen'i bitirme planından bahsediyoruz. Gene ıslak imza meselesine döndük. Dün Arınç'ta ıslak imza kurudu artık dedi savcılar dursun çiçeğin izini sürüyorlarmış bugün tarafta bir haber var Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen'i bitirme planının tarafta yayınlanması üzerine karargahta imha edilen orijinal belgelerle ilgili bir tutanak varmış Yani orijinal belgelerin imha edildiğini belirten orijinal bir tutanak varmış o imha edilmemiş hı hı. bence muazzam bir durum bu yani orijinal belgeler imha edildi diyen Bir Tutanak var o da orijinal Ve imha edilmemiş o soruşturma dosyasına Girmiş Yani çok sayıda belgin imha edildiği de yer almıştı ihbar mektubunda karargahta görevli bir Albay dört üstteğmen bir Assubay ve bir sivil memurla Beş erin ifadelerini almış savcılar Ve imha tutanaklarını da Soruşturma dosyasına dahil etmişler Yani Kafkasal durum Hakikaten hat safhada Kafka, Orwell, Oğuz Atay ve Nikolay Gogol karışımı muhteşem bir ortam var. Savcılığa gönderilen belgelerde bilgi işlem dairesi bilgisayarlarının karargahtaki birimlere dağıtıldığı bilgisi de yer almış. Yani Bağır Kılıç Gedi'nin bir hakikaten insanda çarpıntı yaratabilir ama bir sürreel tadda alıyorum ben. Bütün Dadaist bir yaklaşım. Evet, evet. Yani gittikçe <gülüyor> gerçeklikle ve e, gerçek kurgusuyla, yapısıyla ilgili bir yapı bozumu yaşıyoruz hali. Evet, bu da keyif veriyor haliyle. E, tabii, yani bozulanda hayır vardır diye. E, bir diğer e, önemli olaysa Avrupa'daki PKK baskınları evet, olduğu olarak, iddia edilen baskınlar söyleyeyim. idi. E, dün Avrupa'da pek çok işte operasyon oldu. Aslında bence en önemli kısımlardan bir Roj TV kapatıldı. ...gibi iddialar olması ki... E, ...benim anladığım kadarıyla Roj TV kapatılmamış... ...çalışanların bir kısmı gözaltına alınırken... ...yayın bir süreliğine durmuş. Evet Roj e, TV denilen... ...ya da Roj TV... E, Brükseldeki merkezi basılmış... ...300'e yakın polisin katıldığı operasyonlardı. Öyle evet... ...terör eylemlerine katılma veya yönetme suçuyla... Hı hı. Bir süre yayın yapamamış. Ama bunu Hürriyet'in şimdi elimizde gazete olunca görüyor insan ve heyecanlanıyor tabii. Aa bak gazete gelmiş. Geç e, olsun güç, güç olmasa ama Ermeni şeysi vardı, maçı vardı. E, o, normal. Günün haberinde Hürriyet gazetesi müthiş bir e, metafor kullanmış. PKK'ya AB balyozlu. E, anlamadılar galiba. Bu balyoz e, halka karşı yapılacağı iddia edilen darbenin planıydı yani hayırlı bir yanı yoktu falan filan ama yani belki şeydendir sürekli balyoz kelimesini bu ara kullandığın için ilk aklına gelen metafor dur ve apolitiklikten Peki, böyle bir garip hal almıştı hemen alternatifini mi? sunuyorum PKK'ya AB depremi o, o da olur o da olur ikisi de birbirinden kaliteli olur ee, bu arada BDP de bu konuda bir açıklama yaptı ee, Selahattin Demirtaş yaptı genel başkan olarak bir partinin siyasi temsilcinin basılması açık bir hukuksuzluktur, hakarettir dedi. Belçika hükümetinin bu tutumunu kınıyoruz dedi. Çok dilli kültürlü yayın yapan televizyonun basılması Avrupa hukukuyla çelişen bir durumdur. Belçika Bülkelçisi'nin konuyla ilgili randevu talep ettik. Umarım bize dönecekler demiş. Evet ama dayanamadan kapatmak için Marco van der Witt's'in haberini de söyleyeyim. Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi. Almanya'nın çok sorunu var ya Yunanistan'ın bu Hı -hı. iflası, borçlarını ödeyememesi evet. meselesinde. Çok bence son derece gerçekçi bir öneri yapmış. Gerçekçi karşılanmamış ama Yunanistan'a tavsiye adalarını sat, borcunu kolayca kapat demiş. 3000 bin küsur. Sonunda bin... AB'nin foyası ortaya çıktı. Resmen Yunanistan'ı bölmeye çalışıyorlar. Evet. Meseleye bakış da bence çok yerinde. Bir sürüsünde insan oturmuyor. Sat bunları. Turistik, Almanya'da mükemmel bir pazar var. Emlak şirketine göre 2 milyon dolardan 45 milyon avroya kadar adalar satılıyor. Sat öde borcunu demişler. Baya resmen vatanı satılığa çıkart, vatanı böl diyorlar. Diye goy goy yapacak gazete. Yunanistan'da neyse ki var, satılmaz efendim. Peki. Açık gazete. Alpulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın abi. Evet, Honduras maçı ve dünyanın en zengin kulüplerinden bahsedeceğiz ama ondan önce bir milli maçla ilgili kafamız karıştıydı. Var. yani bugün yine Hürriyet grubu gazetesinin epeyce beklemek zorunda kaldık. Her maç olan gün gibi. Maçta maç da galiba 22'ye 23 bitmiş bu Ermeni Soykırımı iddialarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki maçı. 22-22 bitseydi penaltılara mı kalıyordu, uzatma mı vardı? Biz onun içinden çıkamadık, sana sormaya karar verdik. Altın golü kullanıyordu, uzatmaya kalıyor, orada ilk oyu alan kazanıyordu. Öyle miydi abi? BSK'yi. <gülüyor> altın oyla. Altın oy. Sonra BM yazdı altın oyu kaldırmak istiyormuş, duydum kadarı. Gümüş oy koyacakmış. Öyle mi? Evet. Ama altın golün başka bir adı da var. O Allah muhafaza yani. Nedir vallahi ben. Sadın Death diyorlar. Aha ani, aman Ani ölüm. Yok bu maçta bu isim metaforik olarak koşka açmayabilirdi. 22-22 <gülüyor> olmaması iyi olmuş bu durumda. Olmuş, evet. Tatsız olacak bu iş. <gülüyor> Peki Gazete... biz onu da aydınlattın abi biz Kom komite Komiteye bir telefon ya abi, bizim maçarken al gazeteleri basamayacağız falan diye keşke yapsalardı. <gülüyor> Gazeteler ya bak bizim okuyucu falan. <gülüyor> <gülüyor> ya, hakikaten maçlar dışında tek bir konuda oluyor bu. Çünkü e, o da dış ilişkiler, e, dış temsilciler neyse işte. E, Amerika'da bu e, milli çıkarlar diyelim tek milli çıkar var o zaman <gülüyor> bir tek bu konuda görüyoruz geciktin çünkü geçen sene de böyle bir şey yaşadığımız hayal miyel hatırlıyorum doğrudur demeyeyim ama. Siz Kongre bu şeye, genel kurula geldiğinde görün şimdi gazeteler hiç gelmez. Artık. <gülüyor> <gülüyor> çünkü orada oylama daha uzun olacak. Ee, yani daha fazla milletvekili var değil mi? Teyzeyler meclisini düşünün kaç kişi 600 kişi mi var? Evet Tabii. evet. Evet 600 küsur kişi var. Senato'da da 100 şey senatör var. Senato tane o kısa o. Senato kısa gider <gülüyor> de temsilciler meclisi biraz zorlayabilir. Hani şeyde ki artık pek yok galiba. Eski olur ya gazete böyle... Anadolu'nun icra yerlerine iki gün sonra falan gelir. <gülüyor> Televizyon da yok. <gülüyor> Heyecanla beklersin. Evet, ne olmuş ne olmuş evet, evet, evet. Ama, Ama bak şöyle... baştan hazırlanabilir aslında. Doğrudan hani hazır şablon gazete. Tabii. Savaş mesela Maçın mesela ilk yarısını seyrettim. Ondan sonraki izlenimlerimde şunlar diye yazanlar da var. Evet. Çok spor maç yazarı öyle. ABD dinliyorum. Temsilciler Meclisi depremi. Falan gibi, bir de başlı olur onun olur biter bu iş abi. Bir de bir de iyi versiyon, değil mi olur sanırım? Tabi tabi. Geçmedi. <gülüyor> Lobinin gücü falan diye alternatif başlıklarda. Peki. Hazırlayacaksın, bence tamam. olur olur. Bu maçı kapatıyoruz. Tamam, kapatıyoruz. Önümüzdeki <gülüyor> maçlara bakacağız. <gülüyor> Honduras e, vaziyetine bir bakalım. Darbe konuşuldu mu Honduras'taki? <gülüyor> Sen ama kapatmıyorsun istedim. <gülüyor> <Sıren. gülüyor> Darbe e, maçla ilgili pek değinen olmadı galiba. O işte şeydeki El Salvador'la onların savaşına de, şey yapan e, değinenler oldu. O da fazla hatırlanmadı gerçi. Pek e, hani Türk spor severi de, Türk medyası da pek Honduras'ı önemsemedi ama ben de hani maçın ikinci arasına baktım. E, hakikaten e, yani onun için zaten biraz konuşalım dedim ama yani bu Honduras'ın içi Dünya Akbası'nda bayağı zor olacak. Yani Türkiye'nin durumu bir yana çünkü Türkiye hani yeni bir antrenörle eee o devam edecek. E, yeni bir dönem belki bazı değişik oyuncular Milliyet'in kadrosuna girecek. E, işte hani e, çarşamba akşamı da Dünya Kupası'na gidecek ülkelerin neredeyse tamamı e, hazırlık maçı yapıyordu Türkiye'de. Onlardan biriyle karşılaştı, daha güçlüsü olmadı. E, işte, Honduras'ı bulabildiler. Honduras için belki ciddi maç ama hani Orta Amerika temsilcisi hani maçta bakınca böyle Avrupa'da e, hani Makedonya falan bile değil daha aşağı seviye bir takım gibi duruyor. E, çok zayıflar. E, ve yani işte Türkiye e, bir ilk ya da bir ikincinin başındaki gol buldu. Rahat rahat hani maçın sonunu böyle e, paslaşarak, toplaşarak, top çevirerek geçir, getirirler. getirdiler. Hani Türkiye'nin de eksikleri vardı belki ama önemli oyuncular saattaydı. Yani hem hünerlerini hem de birbirlerinin uyumlarını gösterince normal bir galibiyet geldi. Şimdi Honduras'ın grubuna bakıyorum hey grubundalar. E, İspanya, İsviçre e, ve Şiir'le oynayacaklar. bayağı İspanyolca konuşan ülkelerin ağırlıklı olduğu bir grup. E, üç tane İspanyolca konuşan ülke. E, yani o grupta hele İspanya mesela böyle bir Honduras'ı yakalarsa herhalde yani kazan 4-0 yapar durumu. Onların Fransa maçını çünkü ben izledim Çarşamba akşamı. Yani Paris'te Fransa'yı 2-0 yendiler ve hani sağda da üstündüler. Yani Fransanın rakip kolye zorladığı bazı akınlar oldu ama hani çok çok çok ciddi tehlikelerdi yakılıyor doğrusu? İspanya mı e, Fransa'yı? E, İspanya Fransa'yı e. rahat şekilde yendi. Zaten son. 23 maçın 22'sini kazanmış İspanya tek milyoncusu var geçen yıl ABD'ye inilmişti ee, onun dışında tüm maçlarını kazanma düşünün yani onu... evet, çok çarpıcı bir istatistik bu gerçekten evet çünkü milli takımda işte bazen hani eksikleriniz oluyor her maç aynı ciddiyle çıkmayabiliyorsunuz ama onları ciddiyeti sürdürüyorlar milli takımda da şimdi tabi hep bazen o sorakla gelir hani bu Dünya Kupası şeylerinin Dağılımın nasıl oldu bilmeyen i̇şte Honduras var Türkiye niye yok abici Honduras gidiyor kupaya biz nasıl olmayız falan diye Şimdi kıtalara bir dağılım var burada. İşte Avrupa'dan 13 ülke işte Asya'dan 4 bir de baraj hakkı var. Afrika'dan 5 işte Güney Amerika'dan 4 bir de baraj. İşte Kuzey Amerika'dan 4 böyle bir dağılımla kupaya katılacak takımlar belli oluyor. Avrupa'nın da ağırlığı yani 50 yıl içinde, 50-60 yıl içinde azaldı tabii yani. Türkiye'nin katıldığı 1954 Dünya Akbası'nda 16 takım vardı. Hatta zaten 80'lerde 16 takımla oynandı Dünya Akbası. 16 takımın, 12'si Avrupa takımıydı 1954'te. E, kalan 4 takımın 3'ü Güney, Güney Amerika'dan. Bir de Güney Kore vardı. Türkiye'nin de o zaman aynı yer alıp 7-0 yendi. E, düşün %75'i Avrupa takımı 1954'te. E, Tabii şeye bakarsak daha e, Afrika'nın e, bağımsızlık hareketi henüz başlangıcında bir sürü ülke e, batılı ülkelerin sömürgesi konumunda. Dünyadaki ülke sayısı da az zaten. O zaman herhalde e, yani 60 ülke falan vardır tahminen. Şimdi BM sayısı kaç? 192 galiba. Evet 192. FIFA üyesi sayısı 207 sanıyorum daha fazla. FIFA 15 önde. Evet tabii <gülüyor> Çünkü şeyler de var yani bağımsız devlet olmayıp ama bir birim olarak birçok bir açıdan temsil edilen dolayısıyla futbol başta olmak üzere çeşitli spor dallarında da temsil edilen birçok birim var. Evet mesela işte Birleşik Krallık'ın dört, e, dört ülkesi ayrı üye FIFA'ya mesela evet. yani İngiltere, İskoçya vesaire. Porto Rico mesela 5 metre üye değildir Amerika'ya olan bağlı sebebiyle ee, ama futbolda ayrı bir ülke olarak mücadeleliyor. Hatta Fransa'nın e, Karayipler'deki e, deniz açılı toprakları e, sanıyorum Orta Amerika Karayipler katılıyorlar Guadeloupe Martinik falan. Ee, Atlıkanın takımı var mı futbol takımı? Vatikan bu elemese teşkilatı sakatlıklar yüzünden katılamadılar. <gülüyor> Aslında çıkarmalılar bence bir takım. Şeyde kazanabilirler maç içinde böyle telkinle evladım bak <gülüyor> yani cennetteki hayatının daha iyi gitmesi için falan evet. <gülüyor> binler ülkelerde aynı gruba düşürürlerse Güney Amerika takımları falan <F2> telkinle gibi. bir turatlayabilirler diye düşünüyorum ben. Evet. Mesela Cebeli Tarık'la ilk sorun vardır. cebel Tarık hep oynamak ister bu turnuvalarda. İspanya engel olur. Tabii. İngiliz, İngiliz şey değil mi? Evet, çünkü İspanya'dan ucunda o böyle şeyin Cebeli Tarık Boğazı'nın oradaki bir İngiliz toprak parçası. Ee, hani bitmeyen çekişme yıllardır. İspanya bizim falan İngiltere <gülüyor> Cebeli Tarıklar istemez İspanya'yı. İngiltere'den memnundurlar. <gülüyor> böyle bir durum Yani Avrupa'nın payının azaldığını görüyoruz. Ya bunun bir sebebi var. İşte diğer kıtalardaki ülke sayısının artması tabi. Yani Afrika'da e, 50'den fazla ülke var zannediyorsam. Kontenjanı 5. Ya e, Avrupa'da da 53 federasyon var. E, yani kıtanın dışından Avrupa'ya gelenler de oldu tabi işte. İsrail gibi, Kıbrıs gibi, e, Kazakistan gibi. Yani 53'te 13 şu anda 13 ülke gönderiliyor dünya ama hani bu zaman içinde azaldı biraz. 32 ülkede işte 15'le başlanmıştı. Hmm, burada sorun şu Dün yani Yolpası finallerine gidiyorsunuz. Işte ön, birinci tur grup maçları. bitir, ikinci tır çeyrek bakıyorsunuz. Sekiz takımın altısı yedisi Avrupa takımı oluyor yine. Evet. Yani diğer ba bariz katalar, bir üstünlüğü var. E, bir tek işte 2002'de bir bu şey statüko biraz sarsıldı. Orada e, dört Avrupa takımı kalmıştı. E, herhalde tarihte pek olmayan bir durumdur. İlk kupa dışında falan. Amerika Beşikletleri, Güney Kore, Senegal ve Brezilya Avrupa dışında çeyrek finalistlerdi. Avrupalı olanlardan biri de Türkiye'ydi. Düşün yani hiç alıştığımız evet. Avrupa ülkelerinden biri değildi. Çok sıra dışı bir çeyrek finalist profili vardı o kupada. Ama 2006'da Almanya'da durum değişti tekrar. Yani diğer katalar akıtan Bileklerinin hakkıyla mı bu kontenjanlar çok da değil. Yani tabii Afrika'da 3 ülke göndermemeli. Doğru zaten o 5 ülkeyi seçene kadar bile e, neredeyse savaş çıkacak hale geliyorlar. Şu Mısır-Cezayir maçlarını hatırlayın. Birbirlerine girdiler ve yani o ülkelerin çoğunda da hani Dünya Kupası takımlarını görmek için müthiş bir şey var. E, istek var. En son Cezayir-Sırbistan'da bir hazırlık maçı yaptı başkentisi. E, Cezayir'de e, 70 bin 100 bin kişi gelmiş maçı da 3-0 kaybettiler bu arada e, yani hani sadece adalık maçından bahsediyoruz herhalde kupa maçlarında evet, Cezayir... büyük, daha büyük bir şey olması çok muhtemel yani i̇ş evet Fransa ile Fransız Cezayir İngiltere ABD ve Slovenya ile oynayacak yani herhalde o maçlarda hayat bir köşede durur Cezayir'de o maçlar bir de saat dilimi de aynı olduğu için akşam saatlerine gelecek Güney Afrika'da olmasının böyle bir e, Afrika ülkelerine böyle bir katkısı var. E, şu şu artı yani diğer kıtaların kontenjanının artmasında hani FIFA başkanlık seçiminde ya da diğer oylamalarda her FIFA ülkesinin bir oyu var. O yüzden tabii hani oy alabilmek için FIFA başkanları zaman içinde diğer kıtaların kontenjanını arttırdılar. Ama futbol olarak hani aynı seviyeye geliyor mu diye akıtlar da artık işte pektololumunu görüyoruz. Yani Kuzey Amerika, Kuzey ve Orta Amerika'dan ve de Karayipler'den işte çıkan Amerika, Meksika, ee, Honduras. Ama Honduras çok zayıf. Hani ABD'nin belli bir gücü olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Konfederasyon Kupası'nda ee, final oynadılar. İşte yinen son takım. Herhalde son 4 yıldır falan yan tek takım. İspanya, Meksika bir geleneği vardır ama diğer ülkeler hakikaten zayıf. Ee, yani Costa Rica falan bile e, pek kaydeder futbol oynamıyorlar. Ee, yani o yüzden hani gelen eleştirileri şuna bağlamak lazım. Her kıtanın kontenjanı var. Avrupa'da da ilk 13'e giremiyorsanız ya da hani bir 14'e giremiyorsanız duruma göre e, kupaya gidemiyorsunuz ve daha zayıf takımlar görme ihtimaliniz var. Yani bu Diğer spor dallarında da böyle maalesef. Ee, mesela basketbolda dünya şampiyonası var Türkiye'de. 24 takım var. E orada e, Asya takımı göreceğiz, Afrika takımı göreceğiz. Onlar yani Çin dışında belki hiç faktör bile olamadan ilk turda elinecekler. Hangi tarihte başlıyor? Ee, 27 Ağustos sanıyorum. Yani Ağustos sonu Eylül'ün ortasına kadar devam edecek. Herhalde başka 3 hafta. Yani Türkiye'nin dört şehri ev sahipliği yapıyor. İşte orada mesela Yurdum var, Dünya Basketbol Sinapması'na katılacak. Hani Çin zaten geriliklişi Tunum'un ama Yurdum da var. İşte Afrika'dan Angola var. Yani onlar hep yıllardır bir sürü turnuvaya katılıyorlar ama pek faktör olamıyorlar. Hele bu organize spor dallarında yani üstünlük şeyde. yani Avrupa ülkelerinde ya da işte Latin Amerika'nın tabii bir geleneği var. Yine e, yani hem bu spor dallarında güzel bir genetleri var hem de işte Afrika ülkelerine göre daha gelişmişlikleri var, fazla kaynak aktarabiliyorlar ve oyuncularını tabi en futbol en basketbol için konuşuyorum Avrupa'ya, ABD'ye gönderebiliyorlar. Evet özellikle spor Brezilya da. ve Arjantin tabi. <gülüyor> yani şunu düşünün işte 1990 Dünya Kupasında Kamerun çeyrek finali oynamıştı ve o zaman şu öngörü yapılmıştı. işte Afrika futbolu kefeni yırttı. Bundan sonra artık evet. şey... Gayet finale iyi kadar, Tabii finale kadar giderler. E, kameranın kapıyı açtı. Bundan sonra hep Afrika takımlarını daha yukarıda göreceğiz dedik. 94-98 2002-2006 4 kupa geçmiş. Beşincisinde e, sadece bir tane daha çeyrek final çıkabildi. 2002'deki Senegal. Genelde büyük hayal kırıklığı yarattı. Afrika takımları. İşte yani bütçe sorunları var kısmen. Ee, ...müthiş organizasyonel sorunları var... ...yani oradaki... ...oraya iyi teknolojiler gidiyorlar... ...ama işte altı ay kalıyor... ...olmuyor anlaşamıyor, parasını alamıyor... E, ...kaçıyor... İşte iki yıl kalıyor bir... bir ...sürpriz ilgi alıyor, kızıyor federasyon başkanı... ...tamam diyor, git sen başkasını alacağız... Evet. ...yani... ...fil dişi, sahili mesela... ...dün yakbasındaki en iddialı Afrika'da... ...olak görülüyor... Ee, ...zor da bir gruba dişler, ...henüz teknik direktörü yok... Ee, Bosna, boş, Bosnalı, Vahit, Halil kovdular. Şimdi Gusi ki bir aylık süre için e, Dünya Akbası'nın da görev alması için anlaşmak istiyorlar onunla yani. Gusi o da <gülüyor> Türkiye önce söyle bir Dünya Akbası gelecek herhalde. Çok ilginç aslında evet tuhaf yani. ile anlaşmasını bir Ağustos'tan itibaren yapmıştı çünkü. Öyle bir, hani mesela 1 milyon euro daha kazanıp belki bize takımı çeyrekli çıkarıp <gülüyor> Türkiye'nin başına geçecek bilmiyoruz daha kesinleşmiş bir şey yok yabancı basında da yazan hep bu yöndeydi. Ee, ama işte ben oyuncularının çoğunluğu Avrupa'da oynayan hani işte Drogba, Keita e, gibi oyunculara sahip takım henüz teknik direktörü yok. Yani nasıl hazırlanacaklar? O bile belli değil. İlginçtir. Evet. Yani Yunanistan'ın adalarının borçlarını borçları karşılığı adalarını satmasının önerildiği bir yerde Gusi Dinge'de Bimi. Bir aylığına bir başka antrenörlük teklifi de garip karşılanmamalı herhalde diye düşünüyor insan. Yani. Evet o da bir milyon adı alsın bari. Evet tabii, o çok iyi program. olur yani. Yakın da olur hem Türkiye'ye de yakın. <gülüyor> Kıyılarda böyle deniz uçağıyla gelir gider. <gülüyor> <gülüyor> gelir gider. Ee, evet para konuşmaya başladık. Oradan da dünyanın en zengin kulüpleri konusuna geçebiliriz o zaman. Çenemizi biraz yoralım. Tam öyle evet bizi yorsun bakalım en zengin kulüpler. Deloitte danışmanlık şirketi 10, 13 yıldır dünyanın en zengin futbol kulüplerini araştırıyor ve işte bu Şubat, Mart aylarında da bir listeye iniyor. 20 takımlık liste her yılın başında. Bu liste bir önceki sezonun gelirleriyle oluşturulmuş bir liste. Bu listeyi de Manchester'da futbol fuarı var. Bu uluslararası futbol fuarı. Orada açıkladılar bu hafta ortasında. Ve son geçen iki yılda olduğu gibi Real Madrid dünyanın en zengin takımı oldu. 401 e, milyon euroluk geliriyle geçen sezonki geliri. E, liste sadece gelire göre yapılıyor bu. Takımların bu arada en azından e, biz bilmiyoruz Dilot belki biliyordur giderinin ne kadar olduğunu. E, ne kadarmış gelir dedin bir 401 daha? 401 milyon euro. Evet. Dolarda değil yani. E, herhalde listeyi ilk yaptıkları yıllarda dolar olarak yapıyorlar. Sonra para mi değiştirdiler. Ee, hatta Sterling yapıyorlardı galiba. Ee, Barcelona ikinci sıraya yükseldi bir başka İspanyol takımı. Onlar da sanıyorum 365 milyon avro olması lazım. İngilizler burada biraz irtifa e, kaybettiler. Manchester United üçüncüye düştü. Yani yılda, bu listenin ilk yapıldığı yıllarda hep Manchester United ilk sıradaydı. Pek yerini kaptırmıyordu. Sonra hem İspanyolların atağı hem de son 2-3 yıldır sterlinin değer kaybıyla İngiliz takımları biraz geriledi. Ee, yüzde, yani son 2 son 3 yılda e, avro karşısında %25'lik bir değer kaybı var galiba. Ee, sterlinin bu yüzden hani gelirlerini daha çok sterlin üzerinden olan İngiliz takımları o yani sterlin cinsinden gelirlerini artırsalar da bu aslında avro cinsinden düşmüş gözüküyor da aynı kalmış gözüküyor gelirleri. Bu yüzden listede biraz geriliyorlar ya da üst sıralara çıkamıyorlar. Böyle bir durum var. Ee, ilginç olan şu şey yani ben bir karşılaştırma yapmak gerekirse hani 20 yıl önce o zaman ben bu, buldum eski bir liste işte Avrupa'nın en zengin takımı Milan takımıymış. O efsane döneminde Milan takımı işte 40 milyon dolar e, dolar cinsinden 40 milyon dolar bir gelire sahip ama ikinci takım da çok önünde var. E, büyük bir fark var bu hangi tarihte dedin 40 milyon 89 90, 90 yani 20 yıl önce şöyle kırık 40 milyonluk gelir var 40 milyon, var. İşte 40 Büy milyon büyük dolar bir büyük bir sıçrama olmuş büyük bir fark olmuş evet şimdi dolar cinsinden çünkü Real Madrid'in geliri her birerde 530 540 milyon dolar yapıyor demek yani birinci takımın geliri 20 yıl içinde 13 14 kat 60 evet. yani Avrupa'daki ülkelerin Milli girelinin bu aranda artmadığı açık yani herhalde olsa olsa e, 20 yıldan hani yüzde yüzlük saçmalı falan belki olmuştur, olmuştur herhalde evet ya da olmamıştır bilmiyorum bakmak lazım rakamları evet ben de bilmiyorum yani toplam gayet safi uçuş hastaları o yüküne herhalde atmamıştı i̇şte çünkü nüfusa da bal tabi <gülüyor> e, büyük bir sıçrama. Hatta yani bir de Milan tam ölçü değil çünkü o o 20 yıl önceki sıralama da ikinci üçüncünün de çok önünde neredeyse yani yüzde bir fark var. Hmm. Şimdi farklar en azından ilk on sıra içinde o kadar fazla değil ee, sonunda. Bir de şu ilginç tabii sıralamanın ilk konuştu işte, um, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ondan sonra Chelsea, işte Arsenal, e, Liverpool, Juventus, Milan, Inter diye gidiyor. E, Avrupa'nın 10 büyük kulübü zaten. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne de ağırlık koyan, hep içerek oynayan 10 kulüp bunlar. Chelsea dışındakiler de zaten hani 40 yıl önce gitsek o zaman Avrupa'nın en büyükleri. Yani 40 yıl önce de Avrupa'da finali finalleri bu takımlar oynuyorlar. İlginçtir. Yani işte real maddesi düşünün. Milan, Inter, Juventus. İtalya'da yine müthiş bir takım. Avrupa'da biraz daha geç parladı onlar. Arsenal ve Manchester geleneksel olarak İngiltere'nin en büyük takımları Liverpool 60'ların ikinci yarısına itibaren o konuma geldi. Bir yani orada yeni bir güç olarak Chelsea var. O da Rus e, işte Rus zengini e, finansmanıyla buralara çıktı. Yani hem güç hem yani hem sportif hem mali güç açısından. Ama 10. sıradan sonra büyük bir kopukluk var. Yani 50 milyon euro fark var 10. ile 11. arasında. 50 milyon, milyon avramı vay canına. Evet, yani orada ıı, 10. takım galiba Milan, ıı, 11. Hamburg Alman takımı. Sonra işte Roma, Werder Bremen. İlk onda burada Bayern Mülik'te var. Bir Bayern atladık. E, yani bir Alman takımı ilk onda. Sonra birden fark açılıyor 10. sırayla. İşte o da aslında bu Avrupa'daki oligarşik durumu gösteriyor yani. Bu 10 takım tamamen sportif e, ya, e, sportif gelenekten faydalanan bir oluşturmuş durumda. Ee, küresel sportif güç oluşturmuş durumda ve buna paralel başarı alıyorlar. Başarı elde ettikçe gelir gelir elde ediyorlar. Gelir elde ettikçe başarıları daha da arttırıyorlar. En azından arkadaki grupla fark açıyorlar ve hani işte Türkiye'de zaman zaman şikayet ettiğimiz durum ya bu üç büyük kalep diğer takımlara işte Aynı durum orada da var. Yani kendi ülkelerinde de büyük bir güç oluşturmuş durumlar. Yani bu takımların arasına girmek ee, hakikaten ciddi bir şey. Ee, gerektiriyor. yani işte öyle müthiş bir zengin bulacaksınız. O yani parasını, servetini düşünmeden akıtacak. Peki bu, bu, şey. bu konuda bir de kıyaslama yapabilmek adına Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon gibi kulüplerin şey nedir gelir düzeyi? Çünkü geçen sene Fenerbahçe tarihte ilk, bu listede listeye girmeye ilk takım olmuştu. 111 milyon avroluk gelirle e, 19. yüzyı ama tabii sıralamanın sezonun gelirlerine göre yapıldığını tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginde çeyrek feneri sezonun e, gelirleriyle bu e, sonucu almıştı. Şimdi bu sezonki listede 30. daha düşmüş hmm. Fenerbahçe. Yani 20 ek bir onluk liste daha yaptı Deloitte. Orada Fenerbahçe 87 milyon avroyla 30. E, yani 24-25 milyon avroluk bir gerileme olmuş gelirlerde. Şimdi gelecek sezonki listede biraz daha da gerileme olabilir. Çünkü Fenerbahçe bu sezon şampiyonlarla ilgili hiç oynamadı. Oradan biraz gelir kaybı olacaktır. Yani herhalde 80 milyon avro civarında gelir olacak. Yani ilk, 20, ilk 30'dan da geriye düşebilir ki Türkiye'nin en zengin, en fazla gelire sahip olan takımı hala. Burada bir Türk takımları için bir artı olacak. Gelecek sezonun itibaren e, yayın gelirlerinde ciddi bir artış var. E, olacak Türk takımları için. Yani herhalde e, yani üç büyüklerde sezonluk 10-15 milyon avro. Trabzonspor için 5-6 milyon avroluk bir artış olacak. E, yani şu, benim tahminim işte Fenerbahçe 80 milyon avroyla döndürüyor bu işi Futbol için konuşuyoruz. Çünkü kulüplerin bunun dışında bir sürü spor dalında da faaliyeti var. Herhalde işte Galatasaray Beşiktaş'ta 60 milyon avro civarında bu işi döndürüyorlar. Yani o hani Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta konuştuk hani sezon başı yarı finalden açıyorlar kapıyı kulüp yöneticileri. Aslında bunun bir bit yok. Evet. Bir yok. Yani bunu bir takım başardı. Son yıl son yıllarda hatta artık son yıllar bile değil. Portekiz'in Porto takımı 2004'te hakikaten sıra dışı bir e, başarı elde etmişti. Şampiyonlar ligini kazandılar o sezon. E, ama işte o da belki 10 on yılda bir olacak bir durum. Çünkü hani bütçesi aşağı yukarı Türk takımlarınkiyle denk e, işte, e, hani benzer futbol pazarına sahip bir ülkeden geliyordu Porto ama e, hani Jose Mourinho'da belki antrenörleri hani sıra dışı bir takım oluşturmuştu. E, hani işte öyle bir antrenörde hani fazla yakalayamıyorsunuz zaten. Evet. Böyle zenginin durumu da böyle işte bizi böyle. Böyle. <gülüyor> Konuşturdu <gülüyor> Peki çok teşekkürler Burada bitirebiliriz Haftaya görüşmek üzere Haftaya görüşmek üzere Alp Spor <gülüyor> Evet bu haftaki açık gazetelerinde sonuna gelmiş durumdayız. <gülüyor> açık radyo 94.9'dayız ve açık gazeteyi de bitiriyoruz. Eddie Grant'la bitirelim dedik. Jimmy Hope, Joanna adlı parçasına kulak vereceğiz. Guyana'da doğmuş bir Britanya. O zamanlar bir Britanya kolonisiyken 1948'de doğmuş. Britanyalı bir reggae müzisyeni kendisi. Onun doğum günü 1948'de. Bugün ve en ünlü şarkılarından biri "Gimme Hope Joanna"yı dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.